Sayın hocalarım, değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Dünya Mantık Günü kutlu olsun. Bu yıl Dünya Mantık Günü'nü ikinci defa kutluyoruz. İlkini geçen sene bugün kutlamıştık. Dünya Mantık Günü 17 Ekim 2019'da UNESCO İcra Konseyi kararı ile Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kabul edildi. Ve 12-27 Kasım 2019'da Paris'te gerçekleşen UNESCO Genel Konferansı'nda resmi olarak duyuruldu. Tıpkı Dünya Felsefe Günü, Dünya Şehir Günü ve Dünya Öykü Günü'nde olduğu gibi Dünya Mantık Günü düzenlemesi tüm ülkemizden geldi. Prof. Dr. Cenni Vesbezo'ya UNESCO'daki değerli ve anlamlı girişiminden dolayı teşekkür ederiz. 14 Ocak, Alfred Tarski'nin doğum günü, Kurt Gödel'in de ölüm günü olması vesilesiyle Dünya Mantık Günü için tercih edildi. Bununla birlikte, yılın ilk günleri de mantığı yıl boyunca konuşmak için bize iyi bir fırsat sunuyor. Mantığın bugün gibi her gün konuşulmasını diliyoruz. 20. yüzyılda Türkiye'deki mantık çalışmalarının iki temel, iki temel direğinden birini inşa eden hocamız Profesör Doktor Necati Öner'i 2 Ocak 2019'da kaybetmiştik. 18-19 Nisan 2019'da gerçekleştirdiğimiz 9. mantık çalıştayını hocamız anısına gerçekleştirip, 31 Aralık 2019'da yayınlanan 9. Mantık Çalıştığı kitabını kendisine hitap ettik. Hocamıza rahmet niyaz ederiz. 2 Ocak 2020'de Felsefe Arkebi Yayın Kurulu üyesi Profesör Doktor Douglas Walton'ı kaybetme. 1978'de bir disiplin olarak kurulun informal mantığın en önemli isimlerinden biri olan Profesör Walton'a rahmet niyaz eder, Walton'a rahmet niyaz ederiz. Mantığa olan değerli ve özgün katk katkılarını almak isteriz. Watson dediktif dışı akıl yürütmelerle birlikte hesaba da dayadığı doğal dil argümantasyonuna yönelik felsefe kökenli mantık cephesinden özgün katkılar sağlıyordu. Bu sene ve önümüzdeki her sene Dünya Mantık Günü'nü bir bildiriyle kutlamak istiyoruz. İlk bildiriyi Profesör Doktor Theo Gürümber aldı. 93 yaşındaki hocamıza sağlık ve afiyet dileriz. Profesör Gürümber'in bildirisini okumadan önce kendisinin yaşamı ve mantığa katkılarını anlatmak üzere. Öğrencisi Profesör Dr. Zekiye Kutlusoy'u davet eder. Değerli katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ederiz. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi ben bugün size sunacağım bildiriyi aslında 2 yıl önce OTTÜ'de sunmuştum. Ee, Teyvüca'nın 90. yaşını kutlamak için. Çok sağ olun. E, hocamızın 90. yaşını e, kutladık e, 2017'de e, böyle büyük bir mutlulukla coşkuyla bir araya geldik. Ben de o etkinlik için kutlama için bir e, metin hazırlamıştım. Bugün sizinle onu paylaşacağım. Muhtemelen o bir videoyla da desteklenecek. Herhalde Vedat'cığım sen ona bakıyorsun. Tamam. E, şimdi aslında e, hocaya bir armağan kitap hazırlamıştım ben, ee, o da çok uzun yıllara yayıldı ve çok da mahcup oldum, üzdüm hocam da bir türlü gelemedi, bir temelde yayınlanamadı. Fakat sonunda yayınlandı, bunu özellikle size göstermek istiyorum. Burada çok önemli, çok değerli ve ağır top niteliğinde akademik yazılar var. Yani özel anı değerlendirme, izlenim yazılarının dışında çok önemli akademik, e, felsefi yazılar var. E, bu kitaptan da kullanılan kimi fotoğraflar ve e, kimi e, bilgiler e, videoda da size yansıyacak, göreceksiniz. E, bir başka kitaptan da onun bir e, bildirisinden gene bir şey okuyacağım. Onun görüşlerini sizinle paylaşabilmek için. Şimdi benim başlığım yarım yüzyılı aşkın felsefe yolculuğunda, mantık yolculuğunda da tabii. Teogür'üm ben. Aslında e, bir hesapladım, 59... E, yılı bulmuş. Yani artık 60 demek lazım yarım yüzyılı aşkın demiştim ben iki yıl önce ama e, bu bildiride ya da işte bu sunumunda 60'lı yılların başından günümüze dek e, onun serüvenini sizinle paylaşacağım. Yani hem felsefe hem mantık serüvenini e, bu arada ürettiklerini, görüşlerini, kitaplarını, yayınlarını da paylaşmak istiyorum. E, katkılarını, katkılarını hem e, uluslararası düzeyde hem ulusal düzeyde e, size sunmak isterim. E, benim için gurur kaynağıdır. Ben T. Hoca'nın öğrencisi olduğum için kendime gurur payı çıkarıp ortalıklarda dolanırım falan. Yani e, hocadan daha fazla ben gururlanıyorum belki. Ee, ve Türkiye'deki felsefeye katkıda bulunan iki büyük hizmeti var. O hizmeti de özellikle altını çizerek e, size aktaracağım. E, şimdi bu de, bu kitapta da zaten görüyorsunuz bu fotoğraflar dediğim gibi bu armağan kitaptan, bunu hazırladığımız armağan kitaptan ve onun yaşamına ilişkin kimi dönüm noktaları, önemli kareler, e, yazıları da görüyorsunuz gene kitaptan e, bilgi verici. Yani e, bu sürecin ama çok önemli bir dönüm noktası var. Felsefe açısından, mantık açısından, Türkiye'deki felsefe açısından ve de Teobey açısından. Çok önemli bir dönüm noktası var. Onun dönüm noktasıyla öncelikle akışı değişen yaşam diye bir başlık da koymuştum. Onunla başlayayım. Fakat burada kullandığım bütün bilgiler, yani bu kitapta da kullanılan bilgiler, ağırlıklı olarak David'in oğlu David'in Teo ile 2004'te yaptığı bir söyleşi, çok uzun bir söyleşi, çok ayrıntılı bilgi veriyor hocaya ilişkin yapı kredi'de yayımlandı, Koçitoda. Bir de Arslan Kaynar'dan Hüseyin Batuhan'la yapmış olduğu bir. Söyleşiyi kullanıyorum ağırlıklı olarak. Şimdi kitapta o iki ayak var ama ben bir de kitabı da kullanacağım. Kitapta bir söyleşi yer alıyor. O da Halil'in Teo ile Armağan Kitap için yaptığı Halil Puran'ın Hoptü'den yaptığı söyleşi. Dolayısıyla üç söyleşiyle günceli de yakalayarak Teo Bey'in duygularını, düşüncelerini de size aktarabileceğimi umuyorum. Şimdi 1944'te Şişli Terakki Lisesi'ni bitiriyor Öteo Bey. Fen şubesinde olduğu için son sınıfta felsefe değil de mantık ve sosyoloji okuyor. O sıralar bizler böyle okuyorduk. 1950'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü yüksek lisans derecesiyle bitiriyor. Fakat isteyerek okumamış bu bölümde. Babası bir meslek sahibi olsun diye onu kimyaya yöneltmiş daha sonraki bir söyleşisinde büyük bir olasılıkla David yaptığı evet. söyleşinde diyor ki bana kalsa matematik ya da fizik okurdum. Şimdi 1960'ta babasının ölümüne dek 10 yıl kadar ticaret alanında ona yardım ediyor. Hiç mutlu değil. Yani tahmin edersiniz diyeceğim ama onu tanımadığın için belki tahmin edemezsiniz. Ama tanısanız ticaretle parayla kumda hiç ilgisinin olmayacağını hemen ilk bakışta anlarsınız. Fakat yine de babasıyla işte o işlere bakmış. 10 yıl kadar 50'den 60'a kadar babasının ölümüne kadar. Fakat bu arada ilginç bir şey. Felsefe, mantık, fizik ve matematiksel ekonomi alanlarında araştırmalarını sürdürüyor, okumalar yapıyor, yazılar yazıyor filan. Yani kendisini yetiştiren, okumaya çok meraklı e, sorgulayan, soruşturan, kendi içsel dünyasında nice yolculuklar yaşayan bir kişi e, T. Hoca. E, o arada da ciddi ciddi felsefe, mantık, fizik ve matematiksel ekonomi alanlarında kendini o 10 yıllık süreçte yetiştiriyor. Fakat ilginç bir şey, e, lise son sınıfta, şimdi 44'te dedim değil mi? 44'te şişli terakki lisesini bitirmiş. Demek ki 44, 45 belki 1943'te aslında Prenkipya Matematik Kan'ın ilk cildiyle karşılaşmış. Hatta Hilbert'le Ackermann'ın da e, teorik mantığın temelleri kitabını da okumuş. Yani nereden eline geçirdiyse bu iki eseri. E, büyük bir olsa da kütüphanelere çok meraklı gidiyor, geliyor. Oralardan e, bu üç ciltlik e, Prinkipya'nın ilk cildini bir de Hilbert'le Ackermann'ın bu mantık kitabını okumuş. Şöyle diyor sonra, demek ki ben çok genç bir yaştayken sembolik mantıkla tanışıklığım başlamış oldu. Böyle bir değerlendirme yapıyor. Şimdi 1952-1953 yıllarında Ankara'daki yedek subay eğitimini ordu donatımı az değmen rütbesiyle tamamlıyor. 55'te Aşel Hanım'la evleniyor. 56-57-59'da çocuklar sırayla doğuyorlar. Buralarda da o slaytlar geçti. E, Daly'a 56'da, David 57'de 59'da da Jacques doğuyor. E, David 57'de doğan David e, felsefe bölümünün profesörlerinden odudu de şimdi. Belki tanıyorsunuz. Karşılaşmışsınızdır bir etkinlikte onunla. Hani faal, aktif bir biçimde baba oğul. Tartışmalarını birlikte üretimlerini de felsefe mantık alanında sürdürüyorlar. Theo Beyler 30 yılı aşkın bir süre Veyoğlu'nda. Onun ardından da 61-1966 arasında Erenköy ve Suadiye ile otururlar. Theo Bey gerçek bir İstanbul çocuğu. Ee, şöyle bir hesaplıyorum, 1927 doğumlu, 1966'daki Ankaralı yaşamı başlayana kadar 39 yıla İstanbul'da geçmiş ama 1966'dan günümüze 4 yıl artık İstanbullu değil, Ankara'da hoca. Ee, Ankaralı olması şöyle önemli benim açımdan, Ankaralı olmak demek, otdülü olmak demek, onun için felsefeli, mantıklı olmak demek. Onun aktif felsefe ve mantık yaşamının başladığı ve sürdüğü dönemler ve hala sürmekte olduğu günümüzde. Ki süreçten söz ediyorum. Bakın çok uzun bir zaman dilimi, 39'a göre 54. Yılınca yıllar daha diliyoruz hocamızın hem üretken hem de mutlulukla yaşamını sürdürmesini. Ancak Teobi'nin akademik çatı altındaki felsefi serüveni 1966'da Otü Beşeri İlimler bölümünde üstlendiği görevden çok daha önce başlamıştır. Teo Bey, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Felsefe doktorasını tamamlamış, üstelik daha doktora derecesini almamışken yine aynı bölümde 1961'de başladığı önce konferansçı, sonra uzmanlık görevini 1966'ya kadar da sürdürmüştür. Onun için ben bu konuşmama yarım yüzyıl açtım felsefe yolculuğunda. Derken artık 60 yıllık diyebilirim, 61 e baz alıyorum başlangıç noktası olarak Teo serüvenini sanıyorum, doğru da yapıyorum. Tabii başta doktora derecesi yok, doktora öğrencisi ama konferansçı olarak da akademik yaşamı, eğitim yaşamını, öğretmenliği, akademisyenliği başlamış durumda. Şimdi burada hemen e, şeye de geliyorum yavaş yavaş, onun e, hayatındaki o son derece önemli dönüm noktasını, yaşamını değiştiren, akışını değiştiren dönüm noktasını. E, bunlar Bülent'e tanıdık gelecek çünkü biz e, Teo Bey'in yaşını kutlamada birlikteydik değil mi? Sen de Ankara'daydın o etkinlikte iki yıl önce, 2017'de. Ben oradaki bildirim tekrar sunuyorum Bülent'in, inşallah sıkmam seni. Şimdi hemen... <gülüyor> İyi, güzel, <gülüyor> tekrar olmayacak. Ee, geçmişinde oldukça önemli bir rol oynadığı için Teobey'in sık sık millettarlıkla andığı ve Metopress tarafından, bu Yayınları tarafından 2000'de yayımlanan üç ciltlik sembolik mantık el er kitabını ben felsefe ve mantığa yöneltmiş olan çok sevgili dostum örnek insan diyerek ithaf ettiği Hüseyin Batu'ndan. Söz etmek istiyorum. Hüseyin Batuhan onun için çok büyük bir şans ve onun yaşamındaki kırılmayı, dönüm noktasını Hüseyin Batuhan, Batuhan ona yaşatıyor ve e, akademinin yolunu ona açıyor. Hayatta rastlantılarında ne kadar önemli olduğunu böylece bir kez daha görüyoruz. Hüseyin Bey'i tabii kaybettik 2003'te ama onun bilim ve şarlatanlık İspanya'da bir şaton, bir düşünür nadraları, ''Bilim, Din ve Eğitim, Semiyotik, Fanatizm ve Tolerans'' gibi kitaplarından onu tanıyabilirsiniz. Ee, onun için bu e, hani, kitapları da anmış olayım. Felsefe açısından yaşamının akışında gerçek bir dönüm noktası olarak görülebilecek olay, Teo Bey'in 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi, Doçent doktor Hüseyin Batuhan ile tanışmasıdır. Bir aile ortamında, bir toplantıda rastlantı eseri tanışıyorlar. Theo Bey'in alıntı, gerçek modern mantık gerekse analitik felsefe alanında kendi kendini yetiştirmiş, üstün yetenekli bir insan olduğunu gören Hüseyin Bey'in girişimiyle Theo Bey için ticaret kariyeri, kariyeri sona ermiş, akademik kariyerin yolu açılmıştır. E, bu Hüseyin Bey'in Arslan Kaynardağ'yla yaptığı söyleşiden bu ifadeler ve alıntılar. Böylece İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde dersler vermeye başlayan Theo Bey, Anlam kavramı üzerine bir deneme başlıklı teziyle de 1964'te doktorasını almıştır. Teo Bey, Hüseyin Bey için onun doktora çalışmalarında yoğun bir fikir alışverişinde bulunmamda etkisi vardır. Bir bakıma doktora tezimin yazı ortağı sayılabilir. Oradaki fikirlerimi önce Hüseyin Batuhan'a kabul ettirdim, Bir görüş birliğine vardıktan sonra bunları kaleme döktüm demektedir. Yani gerçekten... E, serüveninin başlangıcında Hüseyin Bey'in çok ciddi bir e, rolü var e, Teo Bey'in o yola çıkışında. 1960'lı yılların hemen başında Teo Bey'in akademik serüveninin başladığı İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde <gülüyor> Hüseyin Bey bilim felsefesi ve semiotik derslerini verirken Teo Bey'e sembolik mantık dersleri verdirilir. Böylece 1933'te üniversite reformu nedeniyle Türkiye'ye davet edilen ve 5 yıl süreyle İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde görev yapan Hans Rahenbach'ın verdiği ve asistanı Nusret Hızır'ın çevirmenliğini yaptığı sembolik mantık dersleri Rahenbach'ın gidişinden yani 1938'den sonra 23 yıllık bir aradan sonra yani ilk kez Teobey tarafından tekrar verilmeye başladı. O yıllar ülkemizde İstanbul Felsefeden başka bir de Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde bir felsefe bölümü var. Ve oradaki sembolik mantık derslerini de Nusret Hızır vermekte. E, Muset Hızır'ı Theo Bey özellikle 1964'te tezini savunurken e, jürisinde yer alsın istiyor. E, özellikle rica ediyor ve diretiyor. Nusret e, Bey de Theo Bey'in e, doktora savunma jürisinde yer alıyor. E, onların affaklıkları, dostlukları daha sonra da Ankara cephesinde de sürecek. Sürüyor. Ee, bölümde o sıralar, yani İstanbul felsefede o sıralar Teo Bey'in düşüncelerini Hüseyin Bey'le olduğu kadar olmasa da tartışabildiği diğer bir felsefeci Nermi Uygur'dur. Hem felsefedeki hem de genel olarak oldukça geniş bir yaypazedeki çok çeşitli konularda çalışmalar ortaya koyan Nermi Bey'in ilgi alanı, ilgi duyduğu alanlardan biri daha doğrusu analitik felsefedir. Teo Bey ve Hüseyin Bey'in de ortak alanı olan bu alanda üçünün arasında Teo Bey'in sözleriyle üçlü bir tartışma zemini oluşmuştur. Ancak Teo Bey orada en çok sıra dışı, çok zeki ve yetenekli bulduğu öğrencilerinden etkilenmiş, hatta onları o zamandan öğrencisi olarak değil de çalışma arkadaşı olarak görmüştür. Teo Bey öğrencilerini çok seven, çok yücelten, Onları böyle daha öğrencilik yıllarından meslektaş olarak falan algılayan bir hocadır. Onurlandırır, ödüllendirir, daha o zamanlardan o ruhsal havaya girersiniz öğrencilik yıllarında. Gerçekten şimdi adlarını alacağım Üç öğrencide son derece önemli. Teobi için <gülüyor> sırf teobi değil Artık Hüseyin Bey'in de sözlerini okuyacağım. Ee, çok önemsedikleri, altını çizdikleri üç öğrenci e, o zaman İstanbul'dan İstanbul Üniversitesi'nden Suvar Köse Raif, Ali Karatar ve Adnan Onart. Çok sık bunların adına Anarteo ve herhangi bir ortamda e, yazılarında e, ya da söyleşilerinde e, Suvar Bey'in, Ali Bey'in ve Adnan Bey'in adları sık sık geçer. Hüseyin Bey de bu öğrencilerin Mantık dersleri büyük bir ilgi uyandıran Teo Bey'in çevresinde kendiliğinden veren grubun en faal ve yetenekli üyeleri olduklarına dikkat çekmekte alıntı Büyük bir yeteneğin başka yetenekleri kendisine nasıl çektiğine ilkin burada tanık oluyordu demektedir. Şimdi Hüseyin Bey'in 2003'teki ölümüne dek süren Teo Bey ile Hüseyin Bey arasındaki dostluk başlarda her anlamda, sıkı bir felsefi yol arkadaşlığıdır. Onlar İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünü arkalarında bırakıp, 1966 yılında birlikte İstanbul'dan Ankara'ya göçerek Optü Beşeri İlimler bölümünde birlikte göreve başlamışlardır. Hüseyin Bey, o sıralar Dekanı Erdal Ünen'e olan Fen ve Edebiyat Fakültesinin Beşeri İlimler bölümünde felsefe ve mantık dersleri vermesi için çağrıldığında Teo ile birlikte gelmeleri koşuluyla bu çağrıya bulumlu yanıt vereceğini bildirmiş, OTTÜ <gülüyor> bu koşulu kabul etmiştir. Ee, Hüseyin Bey şöyle demekte, de, gene Arslan Beyli yaptığı söyleşinden, Edebiyat Fakültesi'nin bize göre bir yer olmadığını düşünerek, Teo Gürünberk'i alıp çok daha iyi çalışma şartları vaat eden Orta Doğu'ya geçmeye karar verdi. Amacımız orada bir, Bilim felsefesi ve mantık bölümü kurmakta. En büyük değerlerinden biri bu. Bir ülkü olarak yüreklerinde, ruhlarında, zihinlerinde bu var. Bir bilim felsefesi ve mantık bölümü kurmak ODTÜ'de. Dekan İnönü onlara başta seçmeli felsefe mantık dersleri vereceklerini, uygun koşullar gerçekleştiğinde ise bir bölüm kurabileceklerini söylemiştir. Böylece yaşamlarındaki ODTÜ ferdesi açılmış olur. O sıralar orada Cemal Yıldırım da mantık, bilim felsefesi ve bilim tarihi dersleri vermektedir. E, Cemal Bey'i de 2009'da kaybettik. Son derece değerli bir hocamdı benim, onu da rahmetle anıyorum. 1963-85 arası e, OTTÜ felsefede e, onun da büyük hizmetleri var. E, demek ki e, Cemal Bey'in yanına eklemleniyorlar. Felsefe ayağını oluşturmaya çalışıyorlar e, Hüseyin Bey ile Teo Bey. Daha sonra aralarına Suvar Köser Ayet Adnan Unark da katılır. Suvar Beyli, Adnan Bey'i İstanbul'dan kapıyorlar Oktü'ye. E, Teo Bey, Oktü'ye başlarken ki unvanına ilişkin olarak şu noktayı vurgular Alıntı, 1 Eylül 1966'da Oktü'de bir unvan aldım. Asistan profesör. O zaman henüz yardımcı doçent keşfedilmemişti, yardımcı profesör olmuştum. Birlikte verdikleri niçin nice savaşımın yanı sıra hatta birlikte bir felsefe derneği bile kurmaya kalkışmışlar. Kaynardağ Söyleşisi'nden onu anlıyoruz. Ee, i̇çtenlikle Hüseyin Bey orada bunları dile getiriyor. Teo Bey ve Hüseyin Bey üzerinde birlikte çalıştıkları kimi konuları ortaklaşa yazdıkları kitaplara da dönüştürmüşlerdir. İlk basma 1970'te ODTÜ yayınlarınca yapılan modern mantık kitabından başka, lise ders materyali olarak birlikte hazırladıkları kitaplar bunlardan. Ancak eşinin isteği üzerine 1978'de İstanbul'a dönen Hüseyin Bey, daha profesör olmamışken docentlikten emekli oluyor 1979'da ve HB'nin adaya yerleşip hayatını ve üretkenliğini o adada devam ettiriyor. Ve Belki bu noktada 18 yıllık o felsefi yol arkadaşlarının bittiğinden söz edebiliriz ama dostlukları hiçbir zaman bitmiyor. Eminim ki çok e, e, bocalamıştır Teo Bey. Çünkü arkadaşlara, dostlara çok önem verirdi. Birlikte yola çıktıklarını, birlikte savaştıklarını kendisini başta kötü hissetmiştir eminim. Ama Hüseyin Bey de işini kıramamış, öyle anlaşılıyor. E, ondan sonra e, Teo Bey 70'te doçent oluyor. Ee, Hüseyin Bey'in tersine ODTÜ'de kalıp çalışmalarını hızla sürdürmüş, değişkensiz niceleme yüklemiş devleri mantığı başlıklı teziyle de 1979'da profesörlüğünü almıştır. Teo Bey'i ODTÜ'de de verdiği dersler ve yetiştirdiği öğrencilerden başka 1968-1979 yılları arasında emekli olan Hüseyin Hızır'ın yerine sembolik mantık ve bilim felsefesi derslerini vermek üzere dil tarih felsefe bölümünde 1989-1990 arasında Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde de ayrıca görev yapıyor. 1982-83 arasında o tür sosyoloji bölüm başkanlığını yürütüyor. Yani bu türden görevleri var. Ama bu akademik ve yönetim işlerinin yanı sıra ülkemizdeki lise mantık eğitiminin geliştirilmesi ve UTTÜ'de bir felsefe bölümü kurulması gibi çok değerli hizmetlerinde bulunuyor. Şimdi akışı değişen yaşam dönüm noktası Hüseyin Bey'e de vurgu yaptıktan sonra şimdi onun Türkiye felsefesine, akademiye, liseye, orta öğretimine yaptığı katkılardan söz etmek istiyorum. İki nokta bu benim için. Biri lise mantık eğitiminde reform olarak adlandırılabilir. Diğeri de Oktü'de felsefe programlarının açılması olarak belirtilebilir. Şimdi Hüseyin Bey ve Tövbe'yi Ankara'ya gelirken gerçekleştirmek istedikleri iki büyük düşü, umudu, ideali, hülküsü var. Bunlardan biri ODTÜ'de bir felsefe bölümü kurarak lisansüstü felsefe programlarını da açmak. Ki bunların hemen gerçekleşmeyeceği açıktı. Onlara bir süre yalnızca seçmeli dersler verecekleri zaten baştan söylenmişti. Erdal'ın yönünü zaten onları uyarmıştı. Dedi ki bölüm açmak hiç de kolay değil. Teo zaten en büyük sıkıntıyı orada yaşayacak. Diğeri, e, diğer mülkü, İDEA, ikisinin taşıdığı, paylaştığı, modern mantığın lisede de okutulmasını sağlamaz. Onun için Teo ve Hüseyin ve Ankara'yı varır varmaz ayaklarının tozuyla ülkemizdeki lise düzeyindeki mantık eğitiminde bir reform başlattık. liselerde de okutulması için modern mantığı öğretim programına sokmak amacıyla kolları sıvarlar. Hüseyin Bey, Milli Eğitim Bakanlığı Tayyip Terbiye Kurulu'nun üst düzey çalışanları ve kimi tanıdıklarıyla görüşerek onları ikna eder. Hüseyin Bey'in çok geniş bir çevresi var, bayağı tanınıyor ve bu mekanizmaları Hüseyin Bey çalıştırıyor. <gülüyor> Hüseyin Bey şöyle diyor, alıntı, zaman uygundu. Tam da o yıllarda, yani 1966'da Milli Eğitim'de lise düzeyinde modern tem programı açılmıştı. Ve OTTÜ'de buna ön ayak oldu. Matematik Bölüm Başkanı Tuğrul Taner'di o zaman. Milli Eğitim Bakanlığı da harıl, harıl çalışıyordu. Yet bir programdı. Zaman çok uygundu, bu yüzden bir de modern mantık programı açalım Fikret kök salmaya başladı. Böylece Hüseyin Bey ve Teo Bey, 1967'de kurulan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Lise Modern Mantık Reform Komisyonu'nun üyesi olurlar. Gerekli programı hazırlayıp ilk ders kitaplarını da yazarlar. Bunlar Bakanlığı onaylayıp Milli Eğitim Basım Evleri'nin çıkardığı Modern Mantık ise 3. sınıflar için deneme ders kitabı 1971'de 2. basımını yapmış. Daha sonra Adnan Onay'ın da katkıda bulundu Modern Mantık ve Uygulamaları 1973, ilk basım 75'te 2. basımını yapmış kitaplarıdır. Hazırladıkları ders materyaliyle de getirmeyen Leo Bey Hüseyin Bey, 1967-1976 yılları arasında lise felsefe grubu öğretmenlerine yönelik olarak yürütülen hizmetici modern mantık yaz kurslarında da ilkmenlik yaparlar. Bunu duymuş olabilirsiniz. Benim lisedeki öğretmenim, Karabüse Lisesi'ndeki felsefe öğretmenim, mesela onların bir yaz kursunda bu mantık e, derslerine katılmıştı. Bana da anlatmıştı e, ben o türetliğiyle kavuşunca, e, ona belirtmiştim, bir yaz saatinde gittiğimde lise öğretmenime. O da bana bu yaz kurslarından söz etmişti. Bunlar çok düzeltilen e, kurslardı, on yıla, on yıla yayılan kurslar. Başlangıçta bir aylık sonra üç haftalık olan kursların ilkinde Nusret Hızır da görev alır. Bu kurslarda 1998'de itir itirdiğimiz Suvar Kösel yanı sıra Adnan Bunak'la birlikte çalışırlar. Teo Bey Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi ile ilişkisini koparmayarak 1990-1991 yılları arasında da lise mantık ve felsefe dersleri Müfredat Komisyonu birliği görevinde bulunur. Yani sürekli o reform düşünü olabilecek en yetkin düzeye taşımaya çalışıyor Teo Bey gayretiyle. Daha sonra klasik mantık bölümü Necati Öner hocayı biraz evvel andık. rahmetli anıyorum onu da. Klasik mantık bölümünü Necati Öner hocanın Modern mantık bölümünü ise Teo yazdığı kitapları görmekteyiz. Belki bir bölümümüz o lise kitaplarına denkle gelmiştir. Bunlar lise ve dengi okullar için mantık. Adnan birlikte de yazılanları var. İşte 1980'de 10. basımını yapmış. Sonra 1994'te yiydi aynı ayrı bir mantık bir genel lise ders kitabı var. Nea Bey, modern mantığı Türkiye'de üniversite ve lise eğitim düzeyinde kabul ettirip yaygınlaştırması. Çok sayıda eleman yetiştirerek bu alanın ülkemizde kurumsallaşmasında ve gelişiminde belirleyici hizmetler yapmış olması nedeniyle 2 Kasım 1998'de Türkiye Bilimler Akademisi yani TÜBA'nın Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülünü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den alır. O da bu slaytlarda görünüyordur sanıyorum. E, o 1998'in 2 Kasım günü felsefe bölümünü kurmaksa şimdi asıl mesele o asıl düşleri heyecanları oydu Hüseyin Bey çoktan devreden çıktı Teo Bey hala bunun için mücadele veriyor ama çok zor felsefe bölümünü kurmaksa çok daha zor olur yıllarını alır Teo Bey ve Hüseyin Bey o dünün bir teknik üniversite olduğu gerekçesi temelinde büyük bir dirençle karşılaşırlar onlar Optü'de felsefe dalında yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için de büyük çaba harcarlar. Deşeri ilimler bölümünde yıllarca seçmeli olarak verilen felsefe derslerinden sonra 1979'da ilk kez yüksek lisans programı açılır. Programın adı bakın lisans açılmadan önce bu ilk master programının adı Mantık Bilim Felsefesi ve Tarihi Yüksek Lisans Programı. Daha sonra 1982'de doktoru programı açılır. Artık Hüseyin Bey hiç ortalıklarda yoktur. Teo Bey bu hukuklulukları da yalnız yaşıyor. Yani emekli olmuş, ayrılmıştı. Teo Bey arkasından da 82-83'de ODTÜ felsefeyi de kurar. Dolayısıyla lisans programı da açılır. Düşledikleri programları, felsefe programlarını tamamlamış olurlar en azından o dönemde ODTÜ'de. Ve 1994 yılında yaş emekli olarak da bu bölümün kurucu başkan olarak da 83-94 arasında başkanlığını sürdürüyor. Teo Bey, sistematik felsefe ve mantık ana bilim başkanlığını yürütüyor. Kurulduğunda bölümün çatısı altında Teo Bey, Cemal Bey, Cemal Yıldırım Hoca, Tunar Caneli, şimdi bildiğiniz isimler bunların bir bölümü, Ahmet İnan, Harun Rızal Pepe, Harun Bey'i de kaybettik, hep böyle rahmetle alınacağımız değerli hocalarımız da anlıyorum bu arada. Cemil Akdoğan, Suvar Köseray, Şahabettin Demirer Erdenç Sayan Erdenç'e iki hafta önce kahrolara kaybettik. Ee, hala hani gözümün yaşı kurumadı. Ee, Erdenç de bu slaytlardan birinde var. E, toplu bir fotoğrafta. Erdenç Sayan ve Tahir Koca ilkten başka bölümün ilk üç asistanı yani bizler bölümün ilk üç asistanı. Semiha Akıncı Aydan Turand'ı ve ben varız. Ee, Akın Ayviden bir Aykarsan'ın açık genç yani hocada bir süre sonra gelmiş olmalılar. Şimdi serüven böylece lisans da kurulmasıyla e, belli bir noktaya evriliyor ve yoluna devam ediyor. Heropi o zamandan beri de zaten bir bölümdeki çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi faal olarak artık dersler veremiyor ama tezlere yardımcı oluyor. Tezler yaz, yazdırıyor, araştırmalara katkıda bulunuyor. Şimdi biraz onun çalışmalarından, eserlerinden, ürünlerinden söz etmek istiyorum. Çalışmalarının yoğunlaştığı felsefedeki ana ilgi odakları olarak belirtilebilecek mantık, analitik felsefe, bilim felsefesi, epistemoloji, ontoloji ya da metafizik alanlarında yayınladığı işte sayısız makale ve kitap var. Bunların sayısı da şu Artık buradaki sayıları sizlerle paylaşmayayım. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yayınları var o literatüre sizlerle birazdan da paylaşacağım katkıları var. Bunların dışındaysa beyin karşılaştırmalı olasılık, çağdaş doğruluk kuramları, sağduyu akıl yürütmenin mantığı, yapay zekanın felsefi yönleri, kuram seçiminin doğası, biyolojide indirgemecilik kavramı, epistemik paradoksal olmakta dünyaların ontolojisi ve karteziyen epistemoloji gibi konuları içeren hem doktora hem de yüksek lisans düzeyinde tez yöneticilikleri de var. Yani ee, çok ciddi açılımlarla değişik cephelerde üretkenliklerini tez öğrencileriyle de teor bir sürdürüyor. Burada tutarsızlığın iç sürücüsü, dilde ve düşüncede tutarsızlığın iç sürücüsü başlığını ben seçerken çok zorlandım. Zorlandım değil aslında bu hemen aklıma geldi ama içi mi, bir kere kendisi beğenir mi, memnun edebilir miyim herkese diye kaygı duymuştum. Fakat Teo Bey çok geniş yer fazlıyor. Rekkenlikler vermesine karşın öncelikle mantıkçı. Ve sembolik mantıkçı. Öyle demeliyim. Bu tümanın ona ayrılan web sayfasında kendisi ilgi alanları da, alanlarını da benim de mi sıraladığım gibi sıralıyor. İlk sırada da mantığı ele alıyor. İşte tutarsızlığı izini sürerek peşine düşerek ilden düşünceden ayıklamaya çalışan bir mantıkçı yönünü e, yönünün altını çizmeye çalışarak kitabada o başlığı koymuştum. E, alanlarını tekrar kendisinin belirlediği öncelik sırasına göre sayayım. E, mantık, analitik felsefe, bilim felsefesi, epistemoloji, ontoloji ya da metafizik olarak o sıralar böyle sıralanmış. Şimdi Peabody'nin eserlerini e, Öbeklemek, evet gruplandırmak gerektiğini düşündüm. Çünkü dediğim gibi değişik alanlarda eserler var ya da değişik nitelikte eserler, ürünler var. Böyle bunları gruplandırmaya kalktığımda sanıyorum 6 grup çıktı. Şimdi birinci grup ders materyali diyebileceğim. Liseye yönelik özellikle. Daha önce de andığım kitapların da içinde yer aldığı bir grup eserden söz etmek lazım. Daha sonra bunlar... İşte Necati Hoca'ya yarısını, klasik yarısını sembolik olarak yazdıkları kitaplardan sonra bilmiyorum hala bu tür kitaplar okutuluyor mu. Bunlar azalıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yalnız bu ders materyalini Kümeler Kuramı diye bir kitap çalışması, Nülfer Narlı ve Adnan Onart'la birlikte yazdıkları ediyorlar. Bunu da ders materyali olarak algıladığı için öyle sınıflamam gerekiyor ama orada ele alıyorum. Fakat ilk kitaplarda bu teorbeinden sonra üzerinde durduğu bir aygıtta kümeler kuralını kapsamlı ve ayrıntılı olarak ele alan teorbe ilk kitaplarda, liselerde okutulmaya başlanan modern matematiğin öğretim programında da yer aldığı için kümeler kuralını daha sonra mantığın öğretim programında çıkardıklarını belirtmesi. Daha sonra yer vermiyorlar çalışmalarında. İkinci öbek evet, anlam sorunu ya da anlam konusuna yönelik. Anlamla ilgili çalışmalar, anlam kavramını çözümledikleri çalışmalar, ortak çalışmalar da var, kendi çalışmaları da. İkinci grup bunlar. Geobey'in ee, 1964'te derecesini aldığı doktora tez çalışması olan anlam kavramı üzerine bir deneme ile anlama, onunla bağlantılı olarak da analitik felsefeye duyduğu ilgi iyice somutlaşmış. Sonrasında ortaya koyduğu çalışmalarla da devam etmekte olduğunu görülmüştür. Yani bir analitik filozof olarak e, rahatlıkla e, Teobey'i anmalıyız. E, anabilir, anmalıyız. Böylece de Teo en başından beri çağdaş dil felsefesi gibi ana soruna, anlam sorunu olan analitik felsefe içindeki yerini almıştır. İlk kez 1970'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayınları daha sonra 2006'da yapıp Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından yayınlanan Doktora tezine yazdığı ön sözde Hüseyin Batuhan'ın çalışma ile ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Hatırlarsanız Hüseyin Bey zaten onunla tartışarak tezin ortaya çıkmasına çok katkıda bulunmuştu. Önce ona kabul ettiriyordu görüşlerini sonra yazıyordu Teo Bey diye biraz evvel ifade ettik Teo Bey. Şimdi daha sonra yayınlanan kitaplara Hüseyin Bey şöyle bir e, ön sözde bir ifade eklemiş değil. Alındı. son birkaç on yılda baş döndürücü bir hızla gelişen semantiğin, en yeni bulgularını büyük bir ustalıkla eleştirici bir incelemeden geçirmekle kalmıyor. Üstelik anlam kavramı ile felsefe arasında bir çeşit göbek bağı olduğunu çürütülmesi güç tanıtlarla belgelemeyi başarıyor. Bu eser tez. Bence diyor Hüseyin Bey, eserin dünya literatüründeki benzerlerine olan asıl üstünlüğü de burada. Zira son yarım yüzyılda felsefenin köpçe, analitik bir uğraş olduğu iddiası yüzlerce defa öne sürülmüş olduğu halde Wittgenstein, Schlick, hatta Carnap dahi bu iddiayı savunanlardan hiçbiri kavram çözümlemesiyle felsefenin neyi başarabileceğini sistematik bir şekilde inceleyip iş başında örneklerle göstermemişti, belgelememişti. Ee, Teo Bey'in anlam sorununa yönelik merakının netleştiği bir diğer çalışma, 1979'da Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen Dil Bilim ve Dil Bilgisi Konuşmaları Adnan <gülüyor> adlamalıkla birlikte yazdıkları konuşmaların ortak metni olan Mantıksal Anlam Kuramı Bir Giriş Denemesi Katlamsal Yorumlama kitaptır. Ee, 80'de basılmış Türk Dil Kurumu tarafından. 2000 yılında ise Teo Bey, Anlama, Belirsizlik ve Çok Anlamlılık kitabını yayınlar ki bu daha sonra felsefe felsefi mantık yazılar kitabında derne yer alıyor bu materya. Bu kitapları görüyorsunuz işte zaten andığım felsefe ve felsefi mantık yazıları gördüğünüz gibi orada. Bu kitapların çoğunu ben anmış durumdayım. Bunlar kütüphane kartları. Teo Bey hangi kitapları almış? Bakın imzaları en çok herhalde kütüphaneyi kullanan hocalardan biriydi. Zaten oralardan da pek çıkmazdı görüyorsunuz. Adını kendi el yazısıyla e, kütüphane kartlarından da. Üçüncü öbek e, sembolik mantık kitapları makaleleri. E, üçüncü grup. E, Teo ilk mantık kitabı olan sembolik mantık bir önermeler mantığı. ODTÜ'ye geldikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları tarafından 1968'de basılır. Öte yandan ilk basımı 1970'de ODTÜ yayınlarınca yapılan modern mantık Cündelik, doğal dile odaklı ilgi alanıyla Hüseyin Batuhan'ın birinci, ilk, Teo Bey'in ise ikinci bölümünü yazmış olduğu bir kitaptır. Ben uzun yıllar bu kitabı kullandım. Hem Hüseyin Bey'in bölümü çok iddialı, hem Teo Bey'in bölümü çok iddialı. Böyle mantığın da dille olan ilişkisi ve o dilsel atmosferi iyice bütüncül bir yapıda kendisini gösteriyordu bu kitapta. Şimdi Theo Bey'in David'le yaptığı söyleyişte netleşiyor. Bu mantık çalışmak isteyen arkadaşları da ilgilendiren detayların olduğu bir bölüm. Salt mantık alanında çalıştığını söylediği iki farklı konu var Theo Bey'in. Uluslararası yayınlar da yapıyor. Onlara değineceğim. Şimdi Theo Bey'in salt mantık alanında çalıştığını söylediği iki farklı konudan biri değişkensiz niceleme iken öteki mantıksal değişmezlerdir. 1979'daki profesörlük tezinden türetmiş olduğu değişkensiz Niceleme yüklem işlevleri mantığı makalesi önce 1982'de Otlu İnsan Bilimleri dergisinde sonra 2005'te şu demin de gördük felsefi ve felsefi mantık yazılarında yayımlanır bu makale. Teo Bey daha sonra işte Journal of Symbolic Logic'te bunun bir açılımını yayınlar bu makalenin. Ali Karatay'ın Ali Bey'in de bununla yakın ilişkide olan oldukça ağır top bir makalesi bu kitapta yer almakta. Hani ilgi duyanlara kesinlikle öneriyorum. Bu yazının yani bu yüklem işlevleri mantığı yazısının, değişkensiz neceleme yazısının fonksiyon değişmezlerine genişletilmesine ele alan makalesi daha sonra uluslararası bir dergide yayınlanıyor. Şimdi bu yazıyla ilgili olarak Teo Bey Kuayn'la yazıştıklarını anlatıyor. Teo böyle bir Kuayn'la yazışma serüveni var. E, David'in söyleşisinden bunun detaylarını öğreniyoruz. İsteyenler oralardan da daha en okuyabilirler. Teo Bey şöyle diyor, oradan bir alındım var. Zaten bu işin yolunu o açmıştı. Kuayn açmıştı. 1960'larda açmıştı. Fakat aksiyon sistemini ve semantiğini kurmamıştı, kuramamıştı. Ben bunu hatırladığım kadarıyla 1983 yılında yaptım. Benimle eş zamanlı olarak ancak bambaşka bir yolla aynı işi yapan biri daha vardı. Hep böyle olur zaten. Yenilikler tek başına olmaz. Teo Bey'in odaklanmış olduğu diğer salt mantık konusu olan mantıksal değişmezlere ilişkin olarak da bu ayında bir süre yazıştığını, makalesinin de bir kitap serisi olan Boston Studies'de basıldığını yine tabi yaptığı söyleşten öğreniyoruz. Bunların külleleri elinde detaylı olarak var. İlgilenenlere veririm daha sonra. Epistemik mantık üzerine bir araştırma kitabını da biliyor olabilirsiniz. 1971-1971 yayınlarında yayımlandı. Sonra Kogito orada kitapların arasında da, da görünüyordur. Daha sonra sembolik loji kitabını, maden falan görüyorum ben. Yani eserlerini de toparlayayım. Bu üçüncü öbekte, sembolik mantık öbeğinde. Teo mantık ve uygulamalarına ilişkin Türkçe geniş kapsama sahip, antikopetik nitelikte bir temel başvuru kaynağı olması amacıyla üç ciltli sembolik mantık el er kitabını hazırlar. 2000 yılında yayınlanan bu üç cildin, birinci cildi temel mantık hiç bulunamayan, işte basama tükendi denen öğrencilerin perişan olduğu bulmak için birinci cilt bu temel mantık. ikincisi özel mantık sistemleri benim mantık yaz okullarında kullandığım ve o yaz okullarında öğrenci olan arkadaşlara önerdiğim cihet, ikinci cihet özel mantık sistemleri. Üçüncü cihette sembolik mantığı uygulamaları. Şimdi kabaca e, sembolik mantık e, kitaplarını, eserlerini, yayınlarını da böyle toparladıktan sonra gelelim dördüncü öğreye bilim felsefesi çalışmaları. Teobeyin, saat mantık alanının dışında yapmış olduğu diğer uluslararası yayınların bilim felsefesi makaleleri olduğu görülüyor. Şimdi özellikle Thomas Kuh'nun geliştirmiş olduğu yaklaşımının, oldukça ilgisini çektiğini belirten, dahası bu çerçevede kendisinin klasik anlamda bir mantıkçı postelist olmadığını da vurgulayan Teo Bey, ilgili birçok çalışma ve yayın yapmıştır ama, Gürun-Irzık'la birlikte yürüttükleri çalışmaların sonucunda 1995'te yaptıkları ilk yayının özellikle altını çizmektedir. Şunları söylüyor, bu anlatıya geçeceğim. Ee, bu 1995'te British Journal'da yayınlanan bataryanın Türkçesi burada var. Ee, rahatlıkla erişilsin diye e, benim çok sevgili e, bir öğrencim, şimdi artık doçent oldu, Gümüşhane'de e, Ümit Öztürk yapmıştı. E, bu çok ses getiriyor, e, Karnak Kum karşılaştırması yazısı bu. Bunun üzerine Kum bizimkilere mektup yazıyor falan. Şimdi ona ilişkin detaylara gidecek. O mektupta Gürol bir yerlerde yayınlayacak sanıyorum. Belki yayınladı. Neyse. Yani ben mektubu görmedim ama hem teori iki yazarlı olduğu için hem ıı, onun on, o mektuplar gittiler. Şimdi Teobey ona ilişkin bir şeyler söylüyor. Alıntı. British Journal for the Philosophy of Science'da bir makale yayımlandı. Konusu Karnap bir konu. Düşman mı yoksa yakın birer müttefik mi idi? Biz yakın müttefik olduklarını savunduk kundan uzun iki buçuk sayfalık bir cevap geldi. Şöyle diyordu makalemizi okuyunca büyük bir şok geçirdi. Ama görüşlerimizi aynen kabul etmişti. Bu da Karnap'ı kabo bir pozitivist olarak görenlerin ne kadar yanıldıklarını, Carnap'ın ne kadar yanlış anlaşıldığını gösterdi. Carnap çok geniş bir ölçüde kunu öncelemişti. Bir birlikte daha sonra ikinci yazıyı yazıyorlar gene bir dış çoğunluğunda Wortian Variations on Tentian Themes Cons-Linguistic Turn başlıklı bir yazı bu. Ee, bu çok verimli bir e, ortam doğuruyor. Gürol Rızık'la Teo çalışmaları. Ee, o sıra ben doktora tezimi Teo ile yazıyorum. Teo Bey'le da bu makale üzerine çalışıyorlar. Ee, i̇şte jürimde büroda var. Ben Boğaziçi'ne tezimin bir bölümünü getiriyorum, okusun diye. O arada Teo Bey de benim yanıma işte kontrol ettiği bu karnaptun makalesinin işte kimi bölümlerini veriyor. Onu büroya getiriyorum, götürüyorum filan. bu heyecana, bu coşkuya, bu serüvene, bunun yazılması sürecine ben de hani huzurlarda olsa tanıklık etmişim. Popper'ı kuna oldukça yakın bulduğunu belirsen Teo Bey'e göre popur olağan bilimi yaksıyarak kundan ayrılıyor ama alındı. Burada popur yanılıyor. Olağan bilim her alanda gereklidir. Selsefede bile göklerde uçamayız, bulutlarda uçamayız. Ayağımız muhakkak yere değecek. Uygulama ve kuram birbirinden ayrılamaz. İkisi de lazım diye bir değerlendirme yapıyor. Daha sonra bir başka yazısı Boston Studies'de yine yayınlanıyor. Bu, bu listeleri, e, makameleri, künyeleriyle rahatlıkla web sitelerinde de bulabiliyorsunuz. Beşinci öbek ontoloji ya da metafiziğe ilişkin eserler, beşinci grup eserleri. E, öncelikle David'le birlikte yazmış oldukları metafizik kitabı, o da şöyle e, görüyorsunuz altta metafizik kitabını görüyorsunuz. E, Açık Öğretim Fakültesinin Anadolu Üniversitesi'nin bir yayını. 2011'de ikinci basımı yapmış. E, Teo 2010'da Halil Laman için yaptığı söyleşide, kendisini son dönemde en çok ilgilendiren konunun metafizik ya da ontoloji olduğunu söylemektedir. Zaten 19-21 Aralık 2008 tarihlerinde o düzenlenen Anlam Kongresi'nde sunmuş olduğu Anlam Kavramı ve Metafizik Önermeler, başlıkta bildirisi de bunu göstermektedir bu bildirilerde bir derlemede toparlandı o derlemeden bu makale okunabilir son grubu sözlükler ee, sözlükler sözlükçeler yani son eserleri yani eserlerini böyle gruplandırdığında altıncı bir grup sınıf olarak da sözlüklere bakmamız gerekir diye düşünüyorum onun her yabancı dillerdeki terimlerin yani Almanca Fransızca İngilizce e, ...terimlerin Türkçe karşılıklarını vermek için hem de ortak bir terminoloji üretme kaygısının bir sonucu olarak ortaya çıkan ürünlerdir. Teo Bey neredeyse Türk kitaplarının arkasında böyle bir sözlükçe kısmı vardır. Yani eğer anlamakta zorlanıyorsan hemen o bunun arkasına bir bakın sözlükçeden... ...hani o kavramsal içerikler zihninizde nefiyse mutlaka öyle bir bölüm ekliyor... Ama asıl önemli hizmeti 1976'da Adnan Onark'la birlikte hazırladığı Mantık Terimleri Sözlüğü'dür. Türk Dil Kurumu yayını olarak da yayınlanmıştı. Daha sonra bu sözlüğü David'in ve Halil'in de katıl, katılımıyla muhtemelen o da görünüyordur. Ee, daha genişletilmiş bir e, basım olarak e, ODTÜ'den, ODTÜ Metuprest'ten yayınladılar. Şimdi artık son ayar sunumunda az bir şey kaldı. Ee, sabrınıza da teşekkür ediyorum. E şöyle derdi, toplum, mantığa ve felsefe ilişkin görüşlerinden biraz söz etmek isterim. E, özellikle de güncellenen son zamanlarındaki e, görüşlerinden. Diabeyi görüşleri değişebiliyor. Yani o sürekli kendisini güncelleyen, yenileyen, çok okuyan, çok düşünen ve e, kimi evrimler yaşamaya yatkın bir e, zihin alanına sahip. E, mesela mantığın neliğine ilişkin ee, söylediği bir söz var, ee, o söz beni çok etkilemişti ilk duyduğumda. İlk duyduğum zaman da 19-21 Kasım 1986'da Ankara Milli Kütüphane'de düzenlenen bir etkinlik, Türkiye Birinci Persefe Mantık Bilim Tarihi Sempozunu. Ee, buna bir bölümünüz katılmıştır, ee, belki Bülent Hüksen katılmışsındır, hepimiz vardık. Orada bizler asistanlık davulatlarda buluşturuyorduk, neyin ne olduğunu tam anlamıyorduk ama e, anlama için içindeydik. E, orada sunduğu e, makale, Mantık ve Gerçeklik e, makalesi, benim gerçekten çok önemsediğim bir e, yazı o. E, burada mantığın sözgeç olarak görevinden söz ediyor. O etkinliğin bildirileri burada çok eski bir kitap yazıyor. E, bunu böyle çok özüm gibi saklıyorum muhtemelen bulamam burada Teo Bey'in bildirisinin son paragrafını sizinle paylaşmak isterim. Burada mantık ve gerçeklik ilişkisini kurmaya çalışıyor daha doğrusu gerçekliğin bilgisinin edinilmesinde kazanılmasında mantığın rolü işleri ne olabilir? Renklişkin bir yazı bu ve bilim felsefesinin çok temel bir sorunu olarak görüyor bu sorunu şöyle bitiriyor bildirisini ya da makalesini Sonuç olarak, tümden gelimli mantığın deliktif mantığın gerek soyut gerçekliğin a priori bilgisine, gerekse somut gerçekliğin a posteriori bilgisine erişmek için temel yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Biz hep a priori alanda konuşurken, hoca çok net olarak bilimsel bilgi içinde gerçekliğin a ap posteriori bilgisine erişmek için de temel yöntem olarak dediktif mantığı, tümden gelimli mantığı görüyor yöntem olarak. Mantıktan yoksun tecrübe kantın deyimiyle kördür ama tecrübeden yoksun mantık boş değildir. Nitekim mantık tecrübeye dayanmaksızın soyut gerçekliğin özellikle matematiksel nesnelerin bilgisini sağlar. Theo Te Bey'in görüşleri tartışmaya açılabilir bunlar e ama Theo Bey'in görüşleri o en azından 1986'da. Soyut gerçekliğe ilişkin akıl doğrularını sat mantık yoluyla kesin olarak bilebiliriz. Somut gerçekliğe yani doğa, insan ve topluma ilişkin olgu doğrularını ise kesin olarak bilemeyiz. Kesin olarak bilebildiğimiz sadece olgu doğrularına ait bilgi dağarcığında tutarsızlık olup olmadığıdır. Bu da tümden gelimli mantığın, dediktif mantığın taktısı olup olgu doğrularına ait bilgi edilme sürecinin temelini oluşturur. Böylece tümden gelimli mantığın yalnız akıl doğruları alanında değil, olgu doğruları alanında da yöntem olarak son derece önemli bir görevi olduğu ortaya çıkar. süzgeç olarak görevi dediği bu. Nitekim mantık bizi olgu doğruları konusunda mutlak bir şüpheciliğe düşmekten kurtaran titken sayılmalıdır. İşte mantığın süzgeç olarak görevi bilgi dağarcığında tutarsızlık olup olmadığını saptayarak ortaya çıkan tutarsızlığı gidermektir. Yani bilimsel yöntemde doğruluğa erişme Tutarsızlık biçiminde ortaya çıkan yanılgıların elenmesine dayanır. Bilgi dağarcığı yeni tecrübe ve yeni varsayımlardan dolayı zaman içinde sürekli olarak değişir. Belli bir anda tutarlı olup bir an sonra tutarsız olabilir ya da tersine belli bir anda tutarsız olup bir an sonra tutarlı olabilir. Doğru bilgiye erişme bilgi dağarcığının uzun sürede tutarlı kalmasına bağlıdır. Daha sonra bunun İngilizcesini de uluslararası bir yayın olarak Yaptı. Onun için mantığı teobe negatif veya yasaklayıcı bir yöntem olarak görür. Yani tutarsızlığın, çelişkinin izini süren ve bunu dilden, düşünceden ayıklan, bunu yasaklayan, buna geçit vermemeyi çalışan, bunları teşhis edip bunları defetmeye etmeye çalışan bir yöntem olarak mantığı belirtir. Dolayısıyla mantığın doğasına ilişkinde böyle bir saptama var onun tarafından. Lise düzeyindeki yani orta öğretimdeki felsefe eğitiminde mantıkla başlatılan geniş kapsamlı bir reform yapma fikrini sürekli gündeminde tutan Theo Bey, daha sonraları yani 2000'li yılların başından itibaren modern mantığın alıntı, felsefenin dışına çıkıp matematik müfredatının içinde ilkokul aşamasına kadar inmiş olmasından ötürü ayrı bir felsefe dersi olarak okutulmasına ve bağımsız bir kitabının olmasına bile gerek kalmadığını belirtmekte. Alıntı, mantığın Aristoteles'in organonu olmak koşuluyla felsefede bir yeri var. Yoksa mantık bağımsız bir bilim olarak gerçekten felsefenin dışına çıkmış, daha ilginç, matematiğin de dışına çıktı. Şimdi bilgisayar bilimlerinin bir dalı olmuştur bugün demektedir. Teobe'ye göre modern mantığın felsefeden kopuk olmayan, onunla bir sentez, bir birlik, bütünlük içinde onun bir aracı olarak algılanması, böyle bir yaklaşımla verilecek mantık dersine ilişkin içeriğin de okutulacak felsefe ders kitabının bir bölümü olarak hazırlanması, dahası felsefe ile birleşmiş bir bu mantık dersini yalnızca Türkçe sosyal şubelerde değil, şubelerinde değil, fen ve matematik şubelerinde de zorunlu olarak okutulması gerekmektedir. Felsefi görüşüne ilişkin olaraksa son yıllarda realist bir metafizik görüşü benimsediğini belirten Theo Bey, bilimin ve felsefenin düşüncemizden bağımsız olan gerçek hakkındaki doğruların bilgisini sağlaması, dolayısıyla amacımız doğruya erişmek demektedir. Felsefenin yalnız başına bilgi vermediğini, ancak bilimle birlikte gerçek hakkında bilgi verdiğini düşünen Theo Bey, doktoratezimin alıntı, Doktora tezimin ana görüşü, felsefenin tek başına gerçek hakkında bilgi vermediği, bilimlerle beraber çalıştığıdır. Bilgi bir nevi ham madde sunuyor, felsefeci buna arındırıyor, yetkinleştiriyor. Bilimsel önermeleri felsefe süzgecinden geçirerek tam bilgi, güvenilir bilgi elde ediliyor. Bugün hala felsefenin saat a bir disiplin olmadığını, bilimin verilerinden yararlandığına ve yararlanmak zorunda olduğunu saat apirioru hiçbir bilgi sağlayamayacağını düşünüyorum demektedir. Öte yandan saat empirik bilgi de mümkün değil. Popper'ın dediği gibi mantık çıkarımları yapılmadan, teoreye göre Popper'ın da dediği gibi mantık çıkarımları yapılmadan, akıl yürütmeler olmadan, kaba gözlemlerle hiçbir bilgi elde edilemez. Analitik felsefenin Aristotelesçi bir yaklaşım olduğu yönünde bir değerlendirme yapan Teobey metafizik alıntı, metafizik çok tipik bir analitik felsefe çalışması. Tabii bu görüşme herkes kabul etmeyebilir. Platon'un diyalogları da öyledir. Fakat biçen bakımından farklıdır. Bir analitik felsefeci olarak ben Platon diyalogları gibi yazmam, yazamam. Böyle bir yeteneğim yok demektedir. Şöyle diyor gene birkaç hafta önce bölümde bir seminer ve artık sonuna geldim. Ee, savrımıza minnettarım. Sonuçta hak bile bilginin kaynağını intuition'a, görüye dayandırır. Ben de seminerimde mantığın deneysel temelleri olabileceğini söylemiştim. Bilim ve felsefe birbirlerinden ayrılamaz şeylerdir. Bir hastane yalnız doktorla sağlık memur ve hemşire olmadan yürümez. Düzey yükselince felsefenin görevi de büyür. Ne kadar üst düzeyde olan dışı bilim yapıyorsanız felsefeye o kadar çok büyük <gülüyor> gereksiniminiz vardır diyor alıntı sonu. Son paragrafım, felsefenin bir bağlanma, bir şeye bağlılık olduğunu, felsefecinin de görüşlerini geliştirirken taraf tutarak bir şeye bağlandığını düşünen Theo Bey, üç yüce kavram olan doğru, iyi ve güzelin kendisi için her şey demek olduğunu felsefenin güç alanda da kendini göstermek durumunda bulunduğunu vurgulamakta. Ona göre felsefe Bilim felsefesi olarak doğruya, sanat felsefesi olarak güzele, ahlak, hukuk ve toplum felsefesi olarak iyi erişmektedir. Theo Bey, yaşam felsefesi bağlamında ise, bakın bu son ayak, aslında mantığa ve felsefe ilişkin görüşlerini belirttim ama yaşam felsefesine ilişkin birkaç satırlık bir söz var. Neden onun çok mutlu olarak hayatını sürmekte olduğunu neden büyük bir doy doygunlukla yoluna devam ettiğinin de bir var. Kendisi dile getirdiği için size paylaşmak istiyorum. Theo Bey yaşam Felsefesi bağlamında ise iyi yaşamanın mutluluğun sırrını şöyle açıklamaktadır. Bir çocuğun oyun oynarken kendiliğinden oyununu oynamasını <gülüyor> ve hiçbir karşılık beklemeksizin oyunun kendisinden haz duyması gibi yaşamak, yaptığını yapmak. Etkinliğin kendisini yani araç olarak değil, amaç olarak görerek yapmak. Sonuç olarak Diyo Bey, bu yaşam felsefesine göre mutludur. Çünkü kendisi de zevkle yaptığı mesleğini hep böyle yapmış yapmaktadır. Gerçekten de haz duyarak yaşamıştır, yaşamaktadır. Teşekkür ederim. <gülüyor> Çalışmasından dolayı doktor Dr. Zeki Fokuso'ya tekrar teşekkür ederiz. Ee, şimdi Theo Gürünberk Hoca'nın yazmış olduğu bildiriyi okuyacağım size. Mantık ve mantık sistemleri başlıklı bildiri. Hepinizin elinde var sanıyorum şu an. Ee, başlıyorum. Hemen hemen her özel çalışma alanı için o alana özgün bir mantık sistemi kurulabilirim. Bu sistemlerin çoğu klasik mantık olarak da bilinen özdeşlikli birinci basamak mantığının eklentileridir. Bunlardan bazıları kiftar mantığı, bilgisel mantık, deontik mantık, ödev mantığı ve zaman mantığı olarak sıralanabilir. Ancak sezgisel mantık ve kuantum mantığı gibi kimi sistemler vardır ki, bu sistemlerde bazı klasik mantık yasaları geçerli olmadığından, bunlar klasik mantığın eklentileri olmayan sistemlerdir. Bu sistemlerin gerek felsefenin çeşitli alanlarına, gerekse bilim ve matematiğe uygulamaları iyi bilenir. Ellen Kripke'nin 1974'te Princeton'da lisansüstü öğrencilere verdiği bir seminerde yapmış olduğu önemli bir ayrımı ayrıntılı olarak tartışır. Özetle bu ayrım yukarıdaki sözüne ettiğimiz mantık sistemleriyle mantığın kendisi arasındaki ayrımdır. Kripke bu bağlamda bir mantığı benimseme ve aynı şekilde alternatif bir mantığı benimseme meselesini gündeme getirir. <Gülüyor> Onun sonucu, bir mantığı benimseme kavramının tutarsız olduğudur. Sonsuz bir gerilemeye dayanan akıl yürütmesi şu şekilde yorumlanabilir. Yeni bir mantık sistemini araştırmak, anlamak veya kurmak için öncül bir mantık sistemine gerek duyulacaktır. Dolayısıyla da bu, sonsuz bir gerilemeye yol açacaktır. Dolayısıyla mantığın kendisi mantık sistemlerinden biri olamaz. Daha ziyade günümüzde kurulmuş, tüm mantık sistemleri veya gelecekte kurulabilecek olan sistemler tarafından gelecekte kurulabilecek olan sistemler tarafından varsayılan bir şeydir. Ne olduğunu açıklamaya çalıştığımızda zaten yeni bir mantık sistemi oluşturmaya başlamamızdan mantığın kendisi için başka hiçbir şeyin söylenemeyeceğini unutmayalım. Belki de sonsuza dek gelinemeyi durdurmanın tek yolu mantığın mantıksal olmayan terimlerle açıklığa kavuşturulmasıdır. Son zamanlarda Robert Hanla'nın 2006 yılında yayınlanan Rationality and Logic adlı kitabını otururken, tek bir evrensel protomantık ve yukarıda bahsettiğimiz tüm klasik ve klasik olmayan mantık sistemleri arasında yaptığı ilginç bir ayrımla karşılaştı. <gülüyor> Hanla ayrıca tüm mantık, mantıksal sistemlerin bu protomantık yoluyla kurulduğunu iddia etmektedir. Bu ayrımın Kripke'nin mantık ve mantık sistemleri arasında yaptığı ayrıma nasıl çarpıcı bir şekilde benzi benzerliğine dikkat çekelim. Dikkat edin. Her durumda Kripke mantığın ne olduğu konusunda önemli bir konuya değinmiştir. Bu konuda yeni çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Profesör Dr. Theo Grünberg 14 Ocak 2020 Sayın Hocalarım Profesör Doktor Zeki Ayşen'i, Profesör Doktor Zekiya Soyu, Profesör Doktor Hasan Bülent Gözkan'ı, Profesör Doktor İsmail Gatip Hacı Nebioğlu'nu, Profesör Doktor Mustafa Bozbuay'ı, Profesör Doktor Yücel Yüksel'i, Doçent Doktor Nazlı İnan'ı, Doçent Doktor Öz Özgüç Güven'i, Doktor Öğretim Yükseli'ni sahneleri sahneye davet ediyorum. orada bir bilgisayar kullanacağım. Tamam ee, sen ortadasın. Ben ortaya şey yapayım. Bina yani sen de gel oturmasan. Hocam buyurun. İyi ben de seni. Tamam hocam buyurun. Kaçacağım Bu sıfır mı sizde ya da böyle gelin ben şöyle oturayım. Daha rahat ederim burada. <gülüyor> gel, gel gel. Tamam hocam buyurun. Ben kaçacağım için. Tamam. Hocam buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Hatır, hatır. Ee, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum ee, bizim genelde bu ekiplerin büyük problemlerinden biri zaman oluyor ee, bugünü böyle biraz zaman sınırı olmadan konuşabilmek istedik Dolayısıyla bir zaman sınırımız yok olabildiğince hani, e, özellikle sizin sorularınızda olduğu müddetçe konuşmaya devam edeceğiz. E, i̇lk başta hani bir, e, hocalarıma ben Teo Bergin bildirisi hakkında kısaca bir değerlendirmelerini aldıktan sonra özellikle e, mantığın e, diğer alanlarla ilişkilerini biraz açmalarını rica edeceğim. Bunlardan bir tanesi felsefe. Özellikle Hoca'nın bildirisinde de bu ön plana çıkıyor. Diğer alanlardan bir tanesi teknik kısım diyebileceğimiz yapay zeka ve mühendislik kısımları. Buna Mustafa Hoca sayesinde biraz tıp alanında da söz söyleyebileceğiz. Diğer bir kısımda biraz matematik tarafını da ele almak istiyoruz. Dolayısıyla ben bu şekilde devam edeceğim. Sonunda da sizin sorularınızı alıyor oluruz. <gülüyor> Fakat e, şeyi de belirtmek istiyorum. E, Şafak Ural Hoca e, ve e, Ayhan Çitil Hoca e, Ankara'daki e, toplantısı sebebiyle katılamadılar. E, onlar aramızda yoklar. Şafak Hoca bir video gönderdi. İlk başta onun videosuyla başlayıp onun mesajını sizinle paylaşacağım. Sevinç çocuğa da annesinin rahatsızlığı sebebiyle aramıza kıtlamadı. O da bize bir mesaj gönderdi. Onun mesajını size olacağım. Ee, Şafak Hoca ile başlamış olalım. Bir saniye. <gülüyor> şey. Sesli bir kontrol var ama. geliyor. ekrem müstakil, sizlerle, sizlerin Böylece dinlemiş olduk. Kusura bakmayın birazcık hani dış bir ortamda çekildiği için ses kalitesi çok iyi değil. Ee, ben e, öncelikle e, e, Zekiye hocamdan e, başlayayım. E, hocam Teogrup vergi bildirisi hakkında bize ne söylersiniz? Kısaca birkaç cümleyle e, aldıktan sonra daha biraz sizin alanınıza yönelik ben detaylı sorular soracağım inşallah diledik. Gayet güzel noktalar oldu. Herkesin kendisine değerlerindesi vardı. Tabii özellikle Türkiye'de bu felsefe yorumdan, ölçülerinden olması, zaman başka bir şey keşke daha çok hocalar olsaydı, yetişseydi bu konuda Türkiye'de. Maalesef bir öne emniyet var. Mantık ve felsefenin Türkiye'de bana göre Evet, aslında herkesin mantığı var, herkesin aklığı var, herkesin e, felsefesi mutlaka var. Evet, bu kadar söylüyorum. Teşekkür ederim. Bülent hocam, siz, hocam, sizden de bir Teo Hocanın bildiri <gülüyor> sağlığına kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? <gülüyor> Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, tabii Teo Bey benim de hocam olmuştur. Ee, ODTÜ'deki hem mühendislik eğitimi sırasında hem daha sonra felsefede e, ODTÜ felsefe bölümünde yüksek lisans yaptım. Ee, ve e, çok sıkı mantık dersleri e, yaptığını söylemeliyim. Ve o dönem itibariyle de e, mantıkçı e, pozitivizme e, elbette yakın duran bir felsefi pozisyonu her zaman olmuştur. Özellikle Karnap çalışmaları, mesela Anlam Kuramı üzerine bir deneme kitabı Türkiye'de bir ilktir, belki de hala da tektir. Yani ön yani şu, o tek bir girmek istemiyorum sadece hatırlatayım. Ön dayanaksız bilgi mümkün mü sorusuna yönelik Olağanüstü bir çalışmadır. Tabii o e, analitik felsefe, mantıkçı pozitivizm özellikle Karnap doğrultusunda yapılmış bir çalışmaydı. Şimdi bu bildiriyi okuyunca, e, bilenler bilir ben e, Kant e, çalışan, e, uzun zamandır da Kant çalışmakta olan bir insan olarak Theo Hoca'nın e, Kant'a doğru yaklaşmakta olmuş olduğunu gördüm. Bu da benim doğrusu hoşuma gitti. Nasıl bu kısaca bir şeyler söylemek isterim. Ee, tabii bu e, Frege üzerinden bir yaklaşma olduğunu söyleyeyim. Çünkü Frege'nin e, işte o Begrif yani modern simgesel mantığın o kurucu metni e, Hocam biraz daha biraz, ha, Sesim, duyarlı, sesim duyarlı, gitmiyor mu arkaya. Baş, başından alamayacağım kısa bakmayın. <gülüyor> Ee, peki biraz daha yüksek sesle. Keşke Aslında mikrofon olsa iyi olabilirmiş. Bu salon için seyyar mikrofonları yokmuş. Sordurduk arkadaşlara şimdi. Tamam. Ee, şu yükseklik nasıl? Geliyor merkeze? Geliyor mu? En arka geliyor mu? Evet. Tamam. Ee, şöyle ama... Bu temanın e, tekrar etmek açısından çok kısaca geriye söyleyeyim. E, mantıkçı pozitivizm, analitik felsefe ve karnap e, doğrultusunda tabii kendi özgün katkılarını da her zaman buna dahil ederek bir e, mantıksal çalışmaları e, devam ettiren e, Teo Hoca e, şu e, yazmış olduğu e, metinle e, Kant ve Frege çizgisine daha yakın bir e, yere doğru gelmiş olduğunu e, gördüğümü düşünüyorum. Bunda da tabii ben Kant çalışan bir insan olarak e, sevindim yani çok e, hocam sağ olsun. Bununla ilgili bir iki şey söyleyeyim ama hangi anlamda yakınlaşma? Çünkü Frege'nin bu e, modern singesel mantığın kurucu metni olan Begrip de, e, ve sonrasında gelen çalışmalar e, tabi dile yöneliyordu ilk kez yani Frege'nin belki ayırt edici şeyi dilin e, zemininde e, mantığı e, aramaktı. Bir soyut mantık çalışmalarında çok dilin zemininde mantığı aramaktı ama soru şuydu hangi dilden söz ediyor? Dolayısıyla Frege bağlamında şöyle bir ayrım ortaya çıkıyor. bir Herhangi bir dil var. Herhangi bir dil nedir? Türkçe, İngilizce, Fransızca, Türkçe vesaire, çeşitli e, diller, herhangi bir diller. Bir de dil, büyük harfle dil diye bir şey var. <gülüyor> Ve e, bu herhangi dil adını verdiğimiz şey aslında diller, bu büyük harfleki dilin e, farklı tarihler, kültürel e, geleneklerle ete kemiğe bürünmüş hali. Dolayısıyla Frege'nin yöneldiği o büyük harfli dil çalışmaları kendisini en çok mantıkta ortaya koyuyordu. Dolayısıyla ortak bir mantık zemininden söz edebiliyordu. Frege'nin çalışmaları buna yönelikti. Yani Kripke'nin burada bir tür... Tanrı ispatları için yapılan e, akıl yürütmenin bir benzerini e, mantık için yaptığını e, söylemek gerekir. O da e, kısaca şudur. Yani bu ilk hareket ettirici ispatında da e, ilk hareket ettiricinin e, nerede olacağını ya da ilk nedenin nerede olacağında hiçbir zaman duramazsın. Çünkü ilk neden her zaman bir önceki nedeni gerektirecektir ve bir, bir önceki nedene gidecektir. Dolayısıyla buradaki akıl yürütme... İlk nedenin kendisinin bu nedenler dizisinden bir tanesi olamayacağıdır. Yani bu akıl yürütme kabaca burada da söz konusu çünkü bir mantık sistemi kurmak için bizim bir mantığa ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu mantıkta sonsuz geriye gidiş tabi olacağı için mantık dediğimiz hani şimdi büyük harfle mantık diyelim şeyin kendisi. O herhangi bir mantık sistemlerinden bir tanesi olamaz. Proto mantık dediği onu önceleyen. Aynı e, anlayış doğrultusunda ki e, yani ben de Frege çalışmış biri olarak aşağı yukarı e, ben de bu doğrultuya yakın bir şekilde e, e, düşündüğümü söylemeliyim. Ve e, Theo Hoca'nın... Son e, bu konuda yeni çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çağrısı da elbette son derece önemlidir. Bu çok heyecan verici bir konu bir taraftan. Şimdi benim lisans öğrencimi de görüyorum. Sırmet tezi yapıyor. O da bu konuyu Frege ve Chomsky üzerinden çalışıyor. Çünkü Chomsky'nin de bu sentaktik yapılarla tek bir ortak dil sentaktik arayışı meselesi aşağı yukarı bu konularla ortak bir zeminde buluşuyorlar. Evet. Ya, az, az. E, teşekkür ederim. Çünkü zamanımız bol e, dediğin için, tabii Zeki da gördüğüm için <gülüyor> zaman Ay, <lazım>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok çok teşekkür ederim. Evet. Evet. E, Şimdi, şunu söyleyeyim bu arada şey kalmasın. Ben yani, hatırlamıyorum dedim ya evet. ama Zeki anım seni, seni hatırlamaz de. mıyım? Ayrıca de. seni tekrar dinlemek büyük bir zevkti. Abi, Onun için evet. onu söylemek istedim. Ee, ben Zeki Hocama sözü vermeden önce birkaç konuyu da açmak lazım burada. Hani bu metinde özellikle e, dikkat çeken kavramlar var. Bunlardan bir tanesi e, mantığın eklentileri kavramı. Bir de e, bu extension sophlogic diye geçiyor. Suzan Hak'ın tespit ettiği kavramlardan bir tanesi. E, buradaki yine çok önemli bir ayrım. Bizim e, Türkçemiz için e, özellikle ehemmiyet arz ediyor. Klasik mantık kavramı. Burada... İngilizce'deki classical logic'e karşılık olarak kullanılmış. Bu bildiri ilk defa İngilizce yazıldı, daha sonra Türkçe'ye tercüme edildi. Dolayısıyla birazcık İngilizce'deki terimleri baz almak lazım. İngilizce'de classical logic yani klasik mantık aslında birinci basamak dedi basamak mantığı dediğimiz önermeler ve niceleme mantığı için kullanılıyor. Bizim Türkçe'deki terimin aksine aslında modern mantık dediğimiz kısım için kullanılıyor. İngilizce'de bizim klasik mantık dediğimiz Aristoteles mantığına da traditional logic ibaresi kullanılıyor. Burada şu ayrım aslında bizim açımızdan önemli. Klasik ve modern ayrımı aslında iki cepheye sahip bu ayrımda. Bir tanesi ontolojik olarak değişiklik. Yani klasik ontolojiden modern ontolojiye geçme. Bu bizim Türkçemizde mevcut. Fakat bizim Türkçemizde mevcut olmayan bir ayrım daha var. O da aklın ilkelerini kabul etmek açısından klasiklik üzerine bir ayrım var. Bu bildirinin kendisinde klasik olmayan mantıklar derken aslında bu aklın ilkelerini kabul etmeyen mantıklar kastediliyor. Dolayısıyla bu klasik mantıkta ...ki ayrım aslında aklın ilkeleri üzerinden bir ayrım olarak söz konusu. Bunu Bu ayrımı birazcık Suzan Hak modelliyor ve iki şekilde e, yapıyor bu ayrımı. Bir tanesi sapkın mantık dediğimiz mantıklar, divine logic İngilizcesi. E, bu mantıklarda aklın ilkelerini reddediyorlar. E, bir de yeni mantık değişmesi ekleyerek e, önermeler ve inceleme mantığını genişleyen mantıklar var. İşte tam da bu bildirde mantığın eklentileri dediği kısım bu. Bunlar da Extensions of Gözlük diye geçiyor. Özellikle Theogrenberg'in e, Sembolik Mantık El Kitabı'nın ikinci cildi bu e, kısmı özellikle açıyor. E, ben hocalarıma birazcık hani bunları da açmalar adına bir e, giriş yapmış olayım. Zeki Hocam buyurun. Valla ben de oradan devam edeyim o zaman. E, şimdi gerçekten... E, bazı analitik filozoflar ve mantıkçılar tarafından, mantık filozofları tarafından ciddi bir sorun olarak görülen mesele... ...mantığın tekliğinin parçalanması. Yani 20. yüzyıla kadar ortalıkta tek bir mantık sistemi vardı. Ta geleneksel olarak gelen Aristoteles'ten beri. Aristoteles kökenli bir mantık denebilir buna. Çünkü ondan sonra gelen mantıkçıların da çok katkıları var. Ee, ama nedir? İşte üç ilkeli, iki değerli bir mantık dizgesi Çeşitli e, açılımlar gösterebilir. E, yetkinleştirilebilir. Sorunları giderilebilir, geliştirilebilir. Ama sonuçta işte klasik mantık denen. Benim temel mantık dediğim alan yani ister sembolik mantık söz konusu olsun, ister e, klasik alanda, geleneksel anlamda konuşuyor olalım. Benim temel mantık dediğim alan bu. Yani bu e, Sembolik bir dilde de ifade edebilirsiniz. Aristoteles kökenli mantı yüzyıllarca yolunda devam etmiş ciddi bir dağar oluşturmuş bu içeriyesiz notasyonel, sembolik, formel bir dilde de ifade edebilirsiniz. Nitekim sembolik mantığın bir uygulama alanı geleneksel mantıktır. Yani o alanı sembolik dile dönüştürüp ele alır. Burada mesela gerçekten temel bir çerçeve olarak bakıldığında sorun yoktur. Yani sen buran buran formel bir dil içinde kalsanız da geleneksel varsayımlar, ön kabuller söz konusudur. Burada işte eklentiler denen şeyler de bu temel yapıya olan eklentilerdir. Yani e, geleneksel olarak gelen, sonra sembolik formal dilde bir değişim, dönüşüm yaşayan. Birebir aynı şeyler midir? Tabii ki tartışılır. Ama 20. yüzyılda artık yani 19. yüzyıl sonu fregen etkisiyle e, bu e, sembolik ya da notasyonel, formal dildeki algılayışlarımız e, bizi etkiliyor ve de zorluyor o tarafa doğru yönlendiriyor. Temel mantığı bile o çerçevede en azından kendi adıma konuşmaya, <gülüyor> e, algılamaya çalışıyorum, kavramaya çalışıyorum. E, fakat e, gerçekten 20. yüzyılın başında bu mantığın, yani aslında Frege'nin açtığı yolda, işte Frege'ye arkasından Russell'un, Carnap'ın falan geldi. Analitik ekolün ilk döneminin mantıkçılarının ciddi bir biçimde katkıda bulunduğu bu yapının e, çok kaplamsal oldu. E, anlam sorunuyla hesaplaşmadı. İçlemden yoksun olduğu, içerikten yoksun olduğu, yani bunun ne tür sakıncası var? Gündelik dili karşılamakta yetersiz olduğu, eleştirileri geldi. Yani gündelik doğal, tarihsel dil dediğimiz, bu konuşuyor olduğumuz dil, e, tabii e, çok zenginliği var, e, çok sıkıntıları da var, anlamlılık, anlam bulanıklığı, çok anlamlılık falan gibi... Bütün bu güçlükleri de aşmak için zaten sembolik bir dilden, bir notasyondan yararlanma yoluna gidiyor mantıkçılar. O da güzel bir fırsat sağlıyor. Ortak bir zeminde, bir dilde buluşalım, onunla yol alalım kaygısını anlıyorum. Ama bu sefer de onun çok fazla kaplamsal olduğu eleştirisiyle bu sefer içleme yönelenin mantıkları daha içeriksel, içlemli kılalım kaygısı gündeme geliyor. 20. yüzyılın başındaki bu tartışmalarda bu o, özel mantık sistemlerini Teobe'nin ikinci cildi dediğimiz e, özel mantık sistemlerini doğuruyor. Fakat bunlar temel kabulleri açısından gelenekselden ya da temelden temel mantık sisteminden e, mantık sisteminden e, çok farklı yönlere savunmuş mantıklar değiller. E, temel ka kabuller var fakat e, belli bir alana özgü olarak bir eklentinin yapıldığı görülüyor. E, felsefenin bir dolu sorunu var. Her bir sorun konu alanına özgü olarak bir mantık dizgesi geliştirilebilir, düşüncesi hakim oluyor. Dolayısıyla oradaki sorunları gidermek için, işte ne bileyim ben e, ahlak alanındaki sorunları formel bir çerçevesinde gidermeye çalışmak, deotik mantığı doluyor. İşte sistemik mantık, bilgi mantığı, kipler mantığı, model mantığı Temporal mantık, zaman mantığı bu tür bir motivasyonla ortaya çıkıyor. Bunlar hep birer eklenti. Bunların temel kabulleri uyuşmaz değil geleneksel olanlar. Gerçi buralarda da tartışmaların olduğu söyleniyor ama genelde hani Teo Bey'de eklentiler derken onu kastediyor. Fakat şimdi bu durumda eğer ben yeni işlemciler, yeni yöneticiler sattıyorsam, Bunları aksiyomatik bir dizge çerçevesinde e, belirgin kılıyorsam, posilatların, anlam posilatlarıyla tanımlarını veriyorsam, böyle bir e, sentaktik e, yapı oluşturduktan sonra bir de bunların işte yorumlanabilmesi için bir semantik falan geliştiriyorsam, ortada farklı bir mantık sistemi var demektir. O yüzden işte bilmem ne mantığı, şu mantığı, bu mantığı falan diye anılan mantıklar e, Özünde üç ilkenlik ve iki değerlilik hala gündemde olan temel mantığa eklemlenen ama eklemlenerek yeni yeni mantık dizgelerinin ortaya çıkarılması söz konusu. Şimdi bu bir açıdan rahatsızlık doğuruyor. Yani bugüne kadar tek bir mantık sistemi varken şimdi biz bir mantık çoğu mantıklar çoğuluğundan mantık sistemlerinden söz ediyoruz. Yani işte epistemik mantık diyorsunuz, deontik mantık diyorsunuz, özdeşlik mantığı diyorsunuz, varlık mantığı diyorsunuz filan. Bunların hepsi e, eklentilerle oluşturulan sistemler. E, mantık felsefesi bunun sorunu eğleniyor. Yani bu çoğulluk, bu parçalanmışlık e, mantık açısından olumsuz bir şey mi? Olumsuz görülemeyebilir. Ya da bunlar olabilirse acaba daha yetkin bir genel çerçevede birleştirilebilir mi? Değil mi ki gelenekselle uyumlular? bir araya getirilebilir Mesela bu başlı başına bir mesele. Mantık felsefesinde bir sorun var. Fakat bir de gerçekten bu geleneksel olanla uyuşmaz uzlaşmaz olan artık onlar eklenti diyemeyeceğimiz mantık sistemleri de var. Bunların ortaya çıkmasının nedeni matematikte, bilimde değişik alanlardaki gelişmeler. Mesela birimdeki gelişme, nedensellik anlayışının evrilmesi yeni bir mantık anlayışını talep ediyor. Yani bu sefer farklı alanlardaki gelişmeler, yetkinleşmeler mantıktan bir şeyleri talep eder oluyor. Mantık da onlara da yararlı olabilecek bir e, gelişme süreci sergilemek durumu içine giriyor. Yani eğer kuantum e, mekaniği e, deterministik bir nedensellik anlayışından çıkılıp, olasılıksal, olasılıkçı probabilistik bir nedensellik anlayışına doğru edilebiliyorsa e, bu bir yaklaşımla e, nedenselliği yeniden yorumlamamız gerektiği söz konusu oluyorsa buna uygun bir mantık anlayışının da e, geliştirilmesi zorunda oluyor. E, gerçekten e, kuantum mekaniğinde atom altı realitede olana bitene ilişkin bir mantıksal yaklaşım geleneksel mantıkla yapılamıyor. O yetersiz, o iki bir üç ilkelik falan yetersizlik sergiliyor. Ve ciddi bir biçimde nedensellik anlayışı da bir evrim geçiriyor 20. yüzyılda. Neden anlayışı büyük bir dehşette terk edilmeye çalışılıyor. Yani işte e, demin sonuç. biraz evvel Bülent'in dediği gibi bir ilk nedene doğru neden anlayışı bizi çekip çekecek, çekecek, götürecek. Dolayısıyla o metafiziksel bir arayış içine de bizi sokacak. Yani bunun neden-etki bağlantısını ilişkisini kuruyorsak Nedensellik ilişkisi bunu bize getiriyorsa, işte onun nedeni nedir? Peki o neden öyle oldu? Peki bunun nedeni nedir? Onun nedeni nedir? Bir sonsuz geri düşüşe doğru bizi çekiyor. Bu çok istenen bir şey değil. Ya bunu durdurmak için metafiziksel bir neden bulunacak, bu geri düşüşe son verilecek. Ama özellikle bilimde, bilimlerin alanında böyle metafiziksel bir arayış, özellikle nedensellik bağlamında... Bertrand Russell buna karşı çıkıyor. Nedensellik ilişkisinden bile vazgeçmeye hazır. Yani neden kavramını devreden çıkarmak için. Gördüğümüz şey şu, nedenden vazgeçilip ama nedensellikten vazgeçilemediği. Çünkü atom altında olan bitende de nedensellik ilişkileri teşhis edilmeye başlanıyor. İşte e, ışığın bilmem ne kadar e, dalga boyuna sahip falan parçacığa tutuluyor gözlem yapılsın diye. Orada onunla etkileşime girince bu sefer foton karakterine dönüşüyor. E, yüksek bir kuantum orada söz konusu onu görüngesinden fırlatıyor atıyor bilmem. E, gözlemi tahrip ediyor falan filan. E, yerine o yüzden tam göremiyoruz ancak momentumla yetineceğiz Belirsizlik falan meseleleri. Ama orada görülen şey nedensellik ilişkisi. Bir şey var ve bir şeye neden oluyor. Daha doğrusu bir neden var, bir şeyi ortaya çıkarıyor, bir etkiyi ortaya çıkarıyor. Şimdi dolayısıyla nedensellikten vazgeçilemeyecek. Neden vazgeçilebilir? 18. yüzyıldan beri gelen o katı nedensellik ilişkisinin deterministik yorumundan Kant'tan, Newton'dan falan gelen o deterministik çerçeveden çıkılması acilen gerekebilir. Yeni bir paradigma bu mekanik bunu talep ediyor. Bu arada sizler de bilirsiniz, hani çok böyle magazineldir falan ama e, Niels Bohr'la Einstein'ın itişip kakışması var. E, Einstein nedense bu olasılık işlerine çok sıcak bakmıyor. Yani evrenin e, böyle e, belirsiz olasılıksal e, açıklamasının olamayacağını düşünüyor, söylüyor. E, onun için işte Tanrı ''Evrende kumar oynamazlar'' oynamaz falan gibi e, lafları var. Niels çok ciddi tepkisi var buna. Etki tepkiyi doğuruyor. E, mesela Einstein şey laf ediyor, işte evrenin bir iç ahengi, bir bütünlüğü filan falan diyor. Niels anında tırnağını ve dişini çıkarıyor. Diyor ki yani e, böyle metafiziksel öyelerden, iç ahengi filan bilimde böyle bu tür arayışlardan, bu tür şeylerden söz edilemez. Bunların yeri yoktur. Her şeyin ampirik, olgusal, ölçümsel, deneysel, gözlemsel olması lazım. Hani e, bu söz bu... E, bir bilimin içine sindirebileceği şey. sözler e, değil. Dolayısıyla e, e, Ney Spor'un mesela sözler ortaya çıktığı çok... Evet, söz e, söz ben toparlayayım Hoca'ya söz, ben, toparlayayım, o, o, o söz tamam, ben Zaten toparlayayım. Bu işlerin sonu yok. Daha çok konuşulur. <gülüyor> zaten e, lafını da bilen sıkıştırdı biraz neden. E, ben onu uyarı olarak alıyorum. <gülüyor> Önceledim yani. <gülüyor> e, yani... E, işte Bor ve arkadaşları şu noktaya geliyorlar. Bilimdeki bu gelişmeler yeni bir dil, yeni bir mantığa ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla elde olan dinsel ve mantıksal yaklaşım yeterli değil. Oradaki realiteyi. E, açıklamakta ya da olan biteni anlamlandırmakta. Dolayısıyla yeni bir e, mantık. E, yeni bir mantık işte Ragenbaş işini gücünü bırakıyor. Hemen üç değerli mantığı Oha belki belirsizlik ilkesinden yola çıkıp doğruluğun yanlışlığının yerine üç, yanına, pardon, üçüncü bir değer olarak da belirsizlik değerini ekliyor. Üç değerli bir mantık sistemi Aristoteles'in geleneksel mantığı ayaklar altında durumunu getiriyor. Çünkü ilkeler e, zarar görmüş oluyor. Dolayısıyla yani bilimdeki gelişmeler gerçekten mantıktan belli şeyler talep ediyorlar. Mantık onların gereksinimlerini gidermek için yeni açılımlar e, sergilemek durumunda kalıyor. Ama bu sergilenenler eklentiler değil. Yepyeni mantık anlayışları çok değerli mantık sistemleri Teo Hoca bunlardan e, kuantum mantığı sezgisel mantık demiş. İşte bulanık mantıklar Suzan Akın normalden sapmış mantıklar dediği Sattığın mantık ben yani değil de sattmış mantıklar dediği geleneksel doğrultuda gitmeyen e, eklenti olmayan mantık sistemlerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Zaten buradan zekâyi hocanın bulanık mantık anlayışına sözü şöyle aktarıyorum oraya bağlanıyor. Hocam. Ben e, sözü vermeden hocam bir şey söyleyeceğim. E, şimdi e, biri bulanık mantık, diğeri pustlu mantık Hı. olmak üzere iki farklı mantık anlayışını ele alacağız. <gülüyor> Hocam özellikle mühendislik alanında mantığın işlevini de söz ederek e, şey yapabilirseniz değerlendirebilirseniz çok memnun olurum. Ben çok özür dilerim ki çıkmam gerekti. o sebeple Hocam e, bir de yüksek sesle biraz. Eee moderatörden yeni oturum başkanından rica ettim. Yani şey yapayım diye. Efendim her şeyden önce bugün bir mantık günü ama mantık bir güne sığmaz. Analar günü, babalar günü, evet orada bir takım bir ekonomik şeyler oluyor, alışverişler. Ama mantık gününde tabi daha ziyade bilgi alışverişleri olacak. Zaten gençler de onun için buraya gelmiş durumda. Şimdi şöyle bir şey, ben bir bakıyorum, eski Yunan var, batı var. Acaba İslam medeniyetinde hiç mi düşünür yoktu? Hiç mi yoktu acaba? Efe'yi bir felsefeciler vardı. Öyle mantıkçılar vardı ki belki İmmanuel Kant'a bile tesir etti. Belki Karl Marx'a da tesir etti. Bunlar arasında i̇bn Rushd. lütfen bir bakın. Nasıl titretiyor ortalığı? Farabi Zekiler Uca çok doğru söyledi. İhtimaller vardı. Anişten ihtimallere hiç şey yapmıyordu vesaire. O da diyordu ki mantık ihtimalidir matematik ihtimalidir fizik ihtimalidir öyle olmadı mı kardeşim? puan tüm fiziği bile bugün ihtimallerle çalışıyor bir de pozitivistik mantık diye bir şey var ben hayatta anlayamıyorum olgasal mantık Türkçe yani her şey e, ilk sebebin sebebi sebebi sebebi, sebebi kuran Kerim'de diyor ki ol der olur o zaman big bang patlama oldu kim verdi o imri? Ha, pozitivistik mantık ondan sonra başlar. Doğru, ben de oradayım. Ama onun öncesinde, bir de bizim kültürümüzde acaba felsefe mi çok önemli? Bir de hikmet diye bir şey var. Hikmet nedir acaba? diye bana sorsalar, derim ki hikmetin şemsiyesi altında felsefe zaten var ama öbür durumlar da var. İkisi bir araya gülleştiği zaman pozitivistik mantık olmaz ama genel herkesin düşünebileceği halkın da, işçinin de, esnafın da talebenin de, aydının da düşünebileceği bir mantık ortaya çıkar. Şey olarak diyelim ki mantık, ifrat, tefrit diye bir şey var benim kültürümde. Al sana arısta mantığı. Sıfır bir. Doğru yanlış. Ya olamaz mı kardeşim? Bir zamanlar diyorlardı ki layik, anti layik e, biraz birisi layik olamaz mı? Biraz anti layik olamaz mı? Orta olamaz mı? Şöyle bir düşünelim. Dolayısıyla biz maalesef eğitim sisteminde ya eski Yunan ya batı. Bizde hiçbir şey yok. Hemen bir nesel lütfen okuyun. Einstein evet ama Einstein'in öyle yanlışları var ki ispat mı istiyorsun? Hemen gösteririm. Ben iki Amelikalı'ya yapılan çalışmalar geldi. Dünyada onu tenkit edersen doktor olamazsın. Benim ülkemde de öyle. Sıkıysa tenkit et. Mantıkla tenkit ederim. Felsefeyle tenkit ederim. Niye demeyeyim ya? <gülüyor> öyle yanlış şeyleri var ki, yanlış durumları da var. Bu böyle. Onun için biz o işte, hatta isimleri de boş ver herkes ben diyelim Özgür Hoca'nın şeyini <gülüyor> merak ediyorsa özgeçmişi oku kardeşim. Meymun olan karşılıklı etkileşimli birbirimizi mantıkla felsefe ile ikna edebilmek. Şimdi yapay zeka deniyor. Acaba babası gel ben hemen söyleyeyim. Cinsedilik zaman Evfulluz el Cezavi. Oku bakayım. Einstein'in dediği laflar orada var mı yok mu? Dur ya bu Arapça. Bu Müslüman. Bunların kafası çalışmaz. Öyle mi? Batı nereden aldı acaba? Bir düşünelim. Nereden aldı bir kültürün? Nerelere gitti? Böyle bir şey olur mu? August 10'tun dediği gibi Aristo gibi bir baş belası geldi. Orison'un düşüncesini dondurdu. Sene 1590. Evet. Ondan sonra değişik mantıklar çıktı. Ne oldu? Peygamber Efendimiz'in dediği Hayral umur, öfsel, Yapılan işlerin en doğrusu arada bir yerde olandır. Al sana. Kuslu mantık mı? Diyeyim. Kullanık mantık. Nedir bu? Hep matematik mi? Mantığın matematiğe ihtiyacı yoktur ama matematiğin mantığa çok ihtiyacı vardır. Bilgisayar yazılımlarının mantıya çok ihtiyaç vardır. Neden bizden bilgisayar yazılımcılara o kadar çıkmıyor acaba diye sorsak maalesef mantık mantık tarihi biliyoruz, isimleri biliyoruz, onu biliyoruz, bunu biliyoruz ama nasıl kafam çalışır? Bunları düşünmemiz lazım. Onun da bana göre mantık kuralları evet tarihi var, çok doğru, evet felsefesi var, çok doğru ama her insanın da kendi içinde kafasında taktığı bir takım e, sorunları şudur. Etki, tepki veyahut da sebep sonuç. Mantık sebep sonuçtur ya. Sebep sonuç işte. Bir sebepleri bulacaksın. Sonuçla ilişkilendireceksin. Sözel olarak önce ters ettiği kafanda canlandıracaksın. Ondan sonra simgelere koyacaksın. İşte matematiğe. Peki kimdir matematiğin babası acaba? Denklem olarak evet elharizmidir. O da benim kültürümden. Alhamdülüs Yavucasını söyleyeyim. Algoritma. Dünyada, her yerde bu. Niye biz bunların özgeçmişlerine veya fikirlerine bakmayız acaba? Bakmayız. Çünkü başka türlü şeyler oluyor. Bulanık geliyor, yapay sinir, yapay zeka. E şimdi düşünün kardeşim, hepiniz şoför oldunuz. oluyorsunuz veyahut da. Acaba o da avisto maddeyi kullanayım? yoksa sözel mantık böyle bulanık mantıklı kullanayım. Evet, şoförsüz arabalar olacak. Mantığı da sıfır bir. Veyahut İngilizce'de öyle deniyor zaten. Crispy deniyor. Yani kruzan mantık. Veya two value. İki değerli mantık. E üç değerli olamaz mı? Dört değerli olamaz mı? Beş değerli olamaz mı? vesaire Bunun da babası bu Gene falso bir 1967 Lütfü Askerzade. Allah rahmet eylesin. Azerbaycan'da. O da özellikle İslam ülkelerinde hayatta tanınmaz. Çünkü isim falso. Pre olacak, bilmem, şu olacak, bu olacak, Aristo olacak vesaire. Oh, oh. Fevkalade insanlar. Aranızda ben şimdiden müjdeyi vereyim. Eğer mantığa ve felsefeye gerçekten böyle klasik, tabi okuyacağız. Tarihini bilmek lazım. Tarihsiz bir şey olmaz. Benim üniversitem olsa ilk yapacağım şey koyacağım bilim felsefesi. Felsefe ya o kadar önemli ki. Ama tam pozitivistik felsefeyi koymam mutlaka onun da bir böyle elastik şekli olacak şekilde koyarım. Yani metafiziyi de biraz koyarım. Çünkü kardeşim metafizik olmasa bilinmeyenlerden ben nasıl bilinen dünyasına geçeceğim? O zaman yapacağım iş şu. Herkes bir şey bulmuş Ben onu tekrarlayacağım. Ah Ahmet de öyle dedi. Mehmet de öyle dedi. Şu söyledi, dedi. Bu söyledi, dedi. Aynen neye benziyor? Evet. Eh, bir yere gidiyorsun. Diyor ki işte e, filan sahabe şunu söyledi, filan sahabe bunu söyledi. Evet, o da güzel, bu taraftaki de güzel ama ben ne yapıyorum? İşte orada sana ışık duyacak felsefe, bilim felsefesi. İki, mantık. Üç, bilim tarihi. Her millet kendi siyasi tarihini <gülüyor> över. Onu kazandı, bunu kazan. yenilen kim var ya? Dünya tarihinde bir bak bakayım. Kim var? <gülüyor> biraz gerçekçi olmak lazım. Bilim tarihi Allah rahmet eylesin biz burada neredeyiz? Muad Sezgin hocanın ismi olan bir yerdeyiz. Dolayısıyla onun yazdığı kitapları veya da açtığı yüzeyde siz bakabilirsiniz. Onun dışında üçüncü sorayım size elini kaldırsın. Matematik mi önemli? Tabii mantık, felsefe en önemli de Ondan sonra mühendislik dedin ya hocam, mühendislikte matematik mi önemli, geometri mi? Matematik diyenleri elini kaldırsın. Vallahi çok hoşuma gitti ya. <gülüyor> ben şimdi mühendislik komitelerini de soruyorum. <gülüyor> Büyük bir çoğunluk matematikte elini kaldırıyor. O zaman diyorum ki, A artı B'nin karesi akara iki A, B artı B kare diyor. İspat et, matematik hocam diyor. Ya yani ispat et kardeşim. Geometri olmadan bir şey olur mu hayatta? Eğitim sistemimizde geometri var mı? Bol bol matematik var. Mantık var mı? Yok. Anlatan hoca acaba mantık ilkeleriyle mi anlatıyor? Talebelerin kalitesi çok iyi olması lazım. Hocaların kalitesini kim kontrol edecek? Kim kontrol edecek? Ben bütün şeyinde söyledim bunu. Oradan atıldım. <gülüyor> Tabii, bir milletin en önemli şeyi hocalarının kalitesi iyi olması lazım. Yoksa bir şey olarak o, o ne demiş, bu, bu ne demiş, şu, şu yapmış bu bunu yapmış, ben ne yaptım ben ben olarak yani sizi kastediyorum. Tamam mı? ne yaptık. Tavsiyem tamamen eleştiren düşünce Einstein mı? Eleştir. Kim olursa eleştir. O zaman ayrılık yoluna girersin. Yoksa Zeki Ay dedi, ya bu çok iyi bir şey. Onun hayatını okuyalım, her şeyini, onu yaptı yaptıysa yaptı kardeşim. Onun her şeyi okuyabilir. Ve tavsiye ederim hoşunuza giden bir bilim adamının, gerçi Zeki evet, hoca sunuldu. Biz <gülüyor> bir saat evet ama başka bilim adamları da, düşünce adamları varsa tavsiye ederim Okuyun. Okuyun. <gülüyor> Tahsiye ederim. Zeki Hoca sağ olsun olsun sunumunu yaptı. Şimdi, e, arkadaşlar bizim ülkede eğitim sisteminde mantık var mı diye soruyor. Yok. Vesaire. Son olarak bir şey söyleyeyim. Şimdi bir aristo mantığı, bir de diğer mantıklar var. E tabi Zeki Hoca'nın dediği gibi, pıslı dedi. Bu dedin sen? Pıslı mı? ne? Bulanıp şafa koca fıstığı diyor. Ben efendim kullanıp diyorum. Başka birisi diyor ki saçaklı mantık diyor. Onları yani. <gülüyor> ya yani. Uzun lafın kısası kelimelerle işlem görmek. Fazilojik. Şey, fazilojik. İngilizce fazilojik. Evet. Şey olarak halkın eğer bir bilgi sadece aydınların arasında kalıyorsa o millet gelişemez. Aşağıya gitmesi lazım. Esnafa, işçiye, özellikle talebeye, talebeye gitmesi lazım. O talebede, de, bizim kültürümüzde ne diyor, boynuz kulağı geçmesi lazım. Ya tabii, çok doğru. Neler var kültürde ya? Lifelong learning. Tabii, değil mi? Tabii biliyorsunuz. Peki, beşikten mezara kadar ilim talebe, bu ne oluyor? Tüm benim kültürümden ya, ben batılı olmak istiyorum. Ama zaman gelecek, benim torunum doğulu olmak isteyecek. Öbürü güneyli. Zaten eski Yunan nereli olmak istiyordu? Güneyli olmak istiyordu. Mısırlı ve Mezopotamyalı. Yalan inanmazsa söylesin. Oradan bilgileri alıp aydınlandılar. Böyle. Avrupa'da benim <gülüyor> geçmişinden aldı, aydınlandı. Ve onu hiç söylemez. Çünkü... Kendisine gelirse bir insan tehlikeli olabilir. Ben şimdi burada hiç fazla şey söyleyebilirim. Mantık çok çok... Ben açıkçası iktidem mezun oldum. Üf, mühendistim. Diyordum ki, vay be benim mühendis olduk. 71 mezun oldum, da söyleyeyim. Tamam mı? Açık. Ya kadar merak edersen 76. Doğum tarihinde 47 olmuyor gibi ya. Koları gösteriyor. Yok ya. <gülüyor> Bakanlar gerçeği göstermiyor. <gülüyor> Yok ya ondan ki bana soruyorlar. 47 dedi ki hesap et göreceksin 73 ama ben hiç göre söylüyorum. Kağda yaşlı görünmek hoşuma gidiyor. Çünkü <gülüyor> millet ufak söylüyor. O da bir felsefe. Önce <gülüyor> göstereyim yani. O da bir felsefe. Bir felsefem böyle. Şimdi eğitim sisteminin daha iyi gidebilmesi için Hocaların kontrol edilmesi lazım. Ama kim kontrol edecek? Şimdi Kanal İstanbul diye bir şey var, soruyorlar. Hocam diyor, sen ne diyorsun? Söyle politik görüşünü, cevap vereyim diyor. Hiç kimse de cevap söylemiyor. Çünkü öyle bir mantık dışı bir şeyler oldu. Politik oluyor yani. Orada da bilim adamı var, burada da bilim adamı var. Ya hiç değilse 3-5 şeyde birleşin ya, <gülüyor> ayrılın yalan mı? 3-5 <gülüyor> <doğru. gülüyor> şeyde mantıkla birleşin, felsefeyle birleşin, yok. Arus'ta mantığı, kara, ak. Ak, kara. Yani biliklerimize kadar girmiş, o mantıktan Sözel mantık şimdi, bana şey yapar. Sözel mantık arkadaşlar çok önemli. Çünkü bana sorsalar nasıl bilimsel çalışma yapıyorsan arı gibi ben öğrencilerimden alıyorum. Soru sorduruyorum. Bir soru soruyor bana ki bir, bir felsefecinin Müslüman bir felsefecinin şunu söyleyeyim bitireyim. Soru sormanın 4 faydası vardır. Bu ne Emel ne bilmem ne. Çok büyük adamı benzer bana. Şuraya kadar öyle. Sakın zannetme. Onlar büyük adam. Ama benimkiler niye bu kadar, şu kadar küçük? Şu kadar, kalınca kadar bile değil. Ne diyorum? Soru sormanın dört faydası var. Uygula bunu bu topluma. Tamam mı? Bir, soru soran merakını gidelir. Burada öyle insanlar vardır ki, soru sormaktan çekilir. Birinci fayda soru soran, ...cevabını alır. Değil mi? Hı. İkinci fayda... ...utangaç olan der ki... ...vay be... ...tırnak içinde... bulan bir kişi orada be. <gülüyor> Ben de anladım. Ne fayda? İkinci fayda. Olmadı mı? İkinci fayda. Üçüncü fayda buradan çıktı mı... Biz delikodu genelde yaparız. Yani işte o, o partiden, onun ya işte bilmişi şöyle, onun düşüncesi böyle, öyle olacağını buradan aldığı bilgiler, de arkadaşına der ki, ya şöyle bir şey öğrendim, anasına der, babasına der, aydınlık oraya gelir. Dördüncüsü, dördüncü fayda hangisidir? Hiçbir hoca her şeyi tam bilemez. öğrenci böyle e, A dört kahdi gibi, beyaz daha şey olmamış, kirlenmemiş yerine göre, Bu için de kirlenmemiş dediysen, öyle bir soru sorar ki hoca dahi bilmez cevabını. O zaman der ki <gülüyor> ben bilmiyorum, çözemedim, çözebilir dersi yoksa bir dahaki ders gelir, bir ders çıkmış bir öğrenir. Bu da ismini söylemeyeceğim Müslüman bir felsefecinin görüşü. Daha neler var? Tavsiye ederim bir şey olarak e, sadece Batı şeyini okuyun. Evet. Modern yorduna. Acaba modernlik ne demektir? Bu devirde mi vardı modernlik? Bana soruyorsan, sen. Orta çağda da vardı. Eskiden de vardı. Yunan'dan önce de vardı. Çok bunu devirler vardı. Daha sonra sormayacaksınız. Gidiyorum. Bir tanemiz. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı sağlık. Estağfurullah. Için. Soru sormak isteyenler küçük kartla. Zysen küçük kart. Yukarıdan taraçın yerde çengelli A. Türkçemizi koruyun tavsiye ederim. Türkçemizi koruyun. Mahfumu tersetik olarak bir milleti mahvetmek istiyorsan bir şey yap der. Bir bilini boz, iki kültürlü boz. Acaba bizde var mı? Cevap sizin dedi. nokta evi nokta TV veya iki nokta evi nokta TV. Zense çengel Müsaadenizle. Sorularınızı beklerim. <gülüyor> da sağlık hocam. Özür dilerim yani. Estağfurullah. Bir Estağfurullah. Bir şey oldu? Hocam. Müsaade ediyorsun değil mi? Tabii tabii hocam. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın. Bak hepinize başarılar dilerim e, güzel hocam e, özellikle size şu hani söz vermeden önce e, girişte yapmak istiyorum e, özellikle e, klasik olmayan mantıkların bir türü olarak kuslu mantık diğer bir ismiyle bulanık mantık çok e, önemli mantık türlerinden bir tanesi şimdi bu arada hani yapay zeka ile alakalı yazılanınız makalleriniz de var ee, özellikle bu ilişkiyi de gözeterek birkaç şey bize söyler misiniz? Ben e, yani biraz rahatsızım. Sesimi çok çıkartamayabilirim. Sözünü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Yani böyle bir gün bize de yenilmezlik edemezdim. E, öncelikle Geret Hoca'ya, Örç Hoca'ya Hoca ve diğer çok teşekkür ederim. Hem böyle bir etkinli güzellikler için hem de katılımları için teşekkür Zeki Hocam'a ayrıca teşekkür ederim. Sebebi şu, ben e, Vedat'la birkaç ay önce konuşmuştum. Theo Hoca'yla ilgili bir program yapalım, mantık merkezi olarak. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Yani ben e, ben çok mutlu oldum. Theo Hoca'yı herkesin tanıması lazım. Herkesin istifade etmesi lazım. Bizim çok büyük bir kıymetimiz. Bu toplumun büyük bir kıymeti. E, bana göre. Şimdi hocamız gitti tabi onunla da ilgili güzel bir şey söyleyeyim. yani evet, provokatif bir konuşmaydı, biraz da herhalde canında sıkılmış belki yakın bir alakalı bir şeydir. Hoca ee, tabi mühendis. Yani fel felsefe formasyonu alan kişiler, sosyal bilgi formasyonu alan kişiler bu farkı sevebilirler, diyelim. Ee, yani güçlü farkı bu diye. Ama e, söylediklerinin e, hiç değilse bir kısmına katıl, e, ben de katılıyorum. E, Lütfi Ali Askerzade'den bahsedildi, koca. E, Lütfi Ali Askerzade e, 65 senesinde Puslu Kümeler isimli bir makale yazdı. Bu makale puslu mantığında başlangıcı oldu. Tabi ikisini birbirinden ayırmak lazım. Uslu, kümeler Yani fuzzy, fuzzy set, fuzzy logic. Yani Tabi birbirinden ayırmak lazım. Biz ona usul demeyi tercih ettik. Sebebi de şuydu, yani Şafak Hoca ile beraber ki Zekiay Hoca benim e, doktor ücünümdeydi. Sağ olsun. E, kendisi bu arada çok önemli bir mühendisdir. Onu söyleyeyim yani. Ödüllü bir mühendisdir. Uluslararası kanıldırlığı olan bir mühendisdir. E, dediğim gibi yani onun asıl alanı, alanı mühendislik. O nedenle dilinin farklı olması, bizden biraz farklı olması, meseleleri bizden biraz daha farklı bir şekilde ifade ediyor olması bizi şaşırtmasın. Bunun için işte söylüyorum. Ee, Lütfi Ali Askerzade çok ilginç tabii. Kuslu mantığı inşa eden kişi. Ama e, dünyada on binlerce, belki yüz binlerce atıf almış, son derece önemli bir akademisyen. Hala atıf almaya devam ediyor. Ee, ama Azerbaycan'da bile çok fazla tanındığını zannetmiyorum. Hani Azerbaycanlılarla da konuşuyorum, ediyorum, soruyorum. Ancak felsefe camiasından isimler gidiyor. Niye böyle bilmiyorum Yani Türkiye'de de böyle. Türkiye'de de böyle. Mantığa son derece önemli bir katkı yapmış bir isim tür sebepleri vardır. Birader tabii. Yani bunları da tartışacak neydi baba? hani kendi değerlerimizi niye görmüyoruz, niye tanımıyoruz, niye onlara biraz daha fazla odaklanmıyoruz? Ee, bu hakikaten anlaşılır bir şey değil. Belki bizim bilgiyi, felsefeyi yorumlaşımızla alakalı. Yani bunları ne kadar içselleştirdiğimizle alakalı bir şey. Sanki. Ee, mantık, akıl işi ama biz her işimize Olduğu gibi sanki bilim yapmaya da felsefe yapmaya da duygularımızı katıyoruz, içgüdülerimizi katıyoruz. Sonra böyle saçma sapan işler ortaya çıkıyor. Bildiriyle alakalı bir şey <gülüyor> ekleyecek bir şey Neyle ilgili? Teo Hoca'nın bildirisiyle evet, yani dediğim gibi Teo Hoca ve Zeki Hoca'nın tabi isimlerini andığı hocalarımız bir kısmı vefat ettiler. Hani üniversitedeki Necati Hoca'mız için de böyle güzel bir e, toplantı yapabilelim. Ankara'da yapılmıştı. Yapılmıştı. Ama hani burada da olsaydı keşke onun sağlığında. Maalesef olamadı. Allah rahmet eylesin tekrar. Ee, yani klasik anlamda mantık çalışmaları ile işte modern anlamda mantık çalışmaları ayrı kulvarlarda sürdürülür çok uzunca bir süre. Ben tamir ediyorum, tabii Mecati Hoca ile Teve Hoca birbirleri tanırlar beraber değil mi? Yani Tabi şey i̇şte o, o lise kitabını birlikte hazırlıyorlar. Evet, evet konusunda evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, beraberlerdi. Beraber. Yani, e, onların bir başka sorunu da, yani yıllar önce bir yer, yine mantık çalışanları da belki herhalde buna temas etmiştim ben. Rahmetli Nusret Hızır Hoca da söylüyordu yani bununla ilgili sıkıntıları. İşte matematikçiler e, ayrı bir telden mantık anlatıyorlar mantığı felsefe üzerinden öğrenmiş olanlar bambaşka şeyler söylüyorlar. Ee, işte fizikçiler mantıkla ilgili şeyler söylüyorlar ama söyledikleri mantıktan mantığından haberdar değiller vesaire vesaire yani bu tür sıkıntılar ilginç bir şekilde yani aradan paylaş hala bunları konuşuyoruz sanki hala bu sorunları konuşuyoruz. Ee, ben e, temel problemin evet. E, a, pek çok kişiler duymuş, duymuş olacağız gibi artık yani bir tekrar olacak belki ama eğitim sistemiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Temel, temel sorun bu bence. Biz e, iyi öğrenci yetiştiremiyoruz. Yani üniversite seviyesine gelene kadar aslında pek çok sorunun halledilmesi gerekirken biz bu işi beceremiyoruz. Niye böyle? Dedim, bu eğitimciler şapkaların önlerine koyup düşünmeliler. Iıı e, mantığa felsefeye getirince e, e, önem vermediğimizi düşünüyorum toplum olarak. Yani şu tartışmaların bile yapılıyor olması bugün çok enteresan yani ııı e, hoca serzerişinde kesinlikle haklı. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın üniversitelerinde yani felsefe okunmalı mı tartışması yapılmaz yani. Sosyal bilim okunmalı mı tartışması ya? Bunlar bunlar tartışılmayacak Ayıp şeyler. Oluyor. Bunlar konuşulmaz. Bunlar konuşulmaz. Din bilimleri bunlar okutulur. Yani Religious Studies değil mi? Ya? Bakın bunlar hepsi bizim humanitizm. Bunlar şu Şeyler yani. Bunlar okutulur arkadaşlar. Değerli dostlar. Yani bunlar okutulur. Ama biz de hala bunları tartışıyoruz. Mühendisler diyor ki yani benim ne işi? başamba yani. Matematik bölümlerinde mantık çalışmaları yapıyorlar. Birbirimizden <gülüyor> haberimiz yok. Sayın hocam İlahiyat Fakültesi'nde. Eee evet. Fakültesi'nde mantık çalışmaları yapıyorlar. Yani biz kişisel e, münasebetler üzerinden evet yani bakın ya yani 20 sene önce <gülüyor> bunlar konuşulmazdı bile. E, çok daha fazla etkileşime ihtiyacımız var mantık çalışmalarında. Gerek iler fakülteli, gerek edeliyat fakülteli, gerek mühendislik fakültelerindeki hocaları çok daha yakın ilişkiler kurmaları lazım. Bu kurumsal düzeyde olmalı tabii ki. Ee, bakalım. Yani ben her zaman unutluyum. Hocam da Şabak Hoca da görüntülü mesajında söyledi. Hani biz yani söz, sözün başında diyelim yani bunda on sene evvel Bülent Hocam, işte Ayhan Hocam, Deki Hocam, ee, birkaç hocamla işin doğrusu böyle bir e, işte mantık çalıştığı biliyorsunuz bizim önemli bir etkinliğimiz başladık. İşte evet. ne oldu? On sene içerisinde baya bir e, ilerleme kaydettik. Demek ki iki bin on miydi? On neydi? On evet. şey pardon. Kürsü evet, arada yaptık. Tamam doğru. doğru. doğru, doğru. İki meselesinde kürsü kurdu evet. Ee, yani gayret edilince e, herhalde dağlar bile karşımızda duramaz aslında ya. Bunun bir örneğidir bence bugün gelinen nokta itibariyle 10 yani senedeki bir süre içerisinde mantı olan ilginin çok arttığını görüyorum ben. Bu etkinliklere katılımlar inanılmaz artmış durumda ben. Yani, hakikaten şa aslında şaşırıyorum da bir anda. Demek ki de olabiliyor. Biraz daha e, gayretle çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Bu bizim kendi öz alanımız. Yani mantık yüzlerce yıl bu coğrafyada çalışılmış bir alan. Ama biz nedense işte bir şekilde terk etmişiz. Mantık, felsefeyi. Halimiz burada. Yani hocalarım daha iyi konularda açıklamalar yapacaklar. Ee, ben tekrar e, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Yani böyle yoğunluklu bir katılım açıkçası ben de çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Sizleri ve değerli hocalarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum teşekkür ederim. teşekkür ederim. Şimdi benim de açmak istediğim birkaç konu var aslında hani onları baştan söyleyeyim. onlarla birlikte Hani sizlerin de sonraki konuşmacaların katkılarını rica edeceğim. Hani bir aslında geleneksel mantıkta hani günümüz açısında neler var? Hani bu konuda hem Nazlı Hoca ve e, Latif Hoca'ya söz vereceğim. E, sonda da Özgüç Hoca'dan birazcık hani e, özellikle felsefede mantık ne işe yarar? Yani e, mantığı neden bir araç olarak felsefede kullanmamız lazım? Özellikle 21. yüzyılda felsefe yapma şeklinde açacağım. Ama ondan önce e, birazcık hani bu e, daha mantığın uygulama alanındaki e, isimlerden bir Sevinç çocuğunun bir ses kaydını bir dakikalık size dinletmek istiyorum. O vesileyle kitabı şey, bilgisayarı da kapatmış olacağım. Ben var. Tarih cephesine geçmeden önce Mustafa hı hı. Hocam özellikle e, tıpta, teşhis ve tedavide hani siz özellikle mantığı hep vurguluyorsunuz. Böyle hani bizim çok aklımıza gelmeyecek bir alan özellikle hani tıpta mantığın e, işlerliği. O konuda bize ne söylersiniz? Teo Hocanın da bildirisi hakkında tabii. söz söylemekle bakil olmak aşağıda. Evet önce e, ben e, ne yazık ki e, Teo Grünberg e, hocayı tanıma e, şansına nail olamadım. Ee, henüz. E, dersini de dinleyemedim ama umarım e, böyle bir şansı yakalarım. E, Zeki hocamı çok büyük bir ilgiyle e, ve çok istifadeyle e, dinledim. E, Tabi orada e, Teo hocanın e, felsefesinde beni çok etkileyen e, bilim ve felsefenin birlikte olması gerektiği ve bunların düzeyinin yükselmesiyle felsefeye olan ihtiyacın da artacağı yönündeki tespitiydi. Ee, bu tabii e, çok bizim yaşadığımız, gördüğümüz ve e, çalışmak istediğimiz bir e, alan. E, ve çalışmalarımızda da e, tıbbi çalışmalarımızda da e, çok e, yararlandığımız bir e, kavram. E, tabii ben bu e, Teo Hoca'yı tanıyamadığımı söylemekle birlikte kitaplarından da çalışmalarımda son derece yararlandım. Epistemik mantık üzerine sorgulama, anlam kavramı, bilim felsefesi, metafizik, modern mantık çok yararlanarak okuduğum eserleri ve bunu e, gerek e, yazılarımda, gerek de sunumlarımda e, hazırlarken e, çok kullandığım e, eserler. E, tıp tabi çok e, temel bir yaşam alanı. Sağlık ve hastalık e, hayatımızın her anında olan bir e, kavram e, ve çok pek çok e, veçesi olan bir alan. E, yani... E, Hekimlik pratiğinde teşhis koyuyorsunuz. Tedavi kararı veriyorsunuz. Hastaya uygulamış olduğunuz cerrahi girişimin ya da tedavinin takibini yapıyorsunuz. Deneysel çalışma yapıyorsunuz. Klinik çalışma yapıyorsunuz. Klinik çalışmalarınız retrospektif olabiliyor. Klinik prospektif olabiliyor. Bilimsel araştırmaların ...kliniğe aktarımı, transasyonel e, bilgi dediğimiz e, bilgi yönü var. E, dolayısıyla çok fazla e, alanı olan, e, alt alanları olan ve bunların birbiriyle de sürekli e, ilişki içinde olduğu bir e, e, teorik ve e, pratik alan... E, tıp tabi e, kuramsal olarak düşündüğünüzde e, bütün bilimlerden yararlanıyor e, ama kendi başına Perse bir bilim değil. Bilimlerin kavşağında, e, humanitasın insan ve toplum bilimlerinin kavşağında, e, pek çok e, diğer bilimlerin kavşağında e, bunlarla çok e, yakın alışverişi olan, e, etkileşimi olan ee, bir alan ee, tabii e, şimdi e, sistematik olarak e, hasta ile e, karşılaşmak e, noktasından başlarsak hasta ile karşılaşıyorsunuz hasta size birçok e, yakınmalarından bahsediyor e, gözlenebilir görülebilir e, belirtiler var sonuçlar var siz bu sonuçları bir gösterge olarak ele alıyorsunuz ve buna neden olan e, durumu anlamaya çalışıyorsunuz. Yani adeta bir hafiye gibi çalışıyorsunuz ki bu e, baş başına e, bir e, abdüktif e, mantık dediğimiz geri çıkarım mantığı. Nazlı Hoca'nın, Şafak Hoca'nın da çalıştıkları bir konu. Burada şeye başlıyorsunuz. Tabi mantıkla, abdüktif mantıkla başlıyorsunuz ama tabi tanı koyma abdüktif mantıkla tamamlanmıyor. Bu süreç içinde dediktif mantık var, indiktif mantık var, temporal mantık var, epistemik mantık var, probabilistik mantık var. Pek çok mantığı düşünmek ve bunlardan bir çıkarım yapmak durumundasınız. Tıp fakültelerinde bunun eğitimi verilmiyor ama hekim bunu uygulayarak adeta sezgisel olarak, pratik olarak kazanıyor. Ama şu muhakkak ki e, bunun teorik eğitimi verilse e, hekim çok daha başarılı olur. E, Tanı koyduktan sonraki süreci düşünürsek tıpta tabii e, hiçbir şey belli bir noktada olup bitmiyor. E, hep süreçler şeklinde seyrediyor. E, burada e, tabii diğer mantıkları da yani zamana göre de düşünmek zorundasınız. Temporal mantığı kullanmak zorundasınız. İnsan üzerine e, sağlık ve hastalık üzerine e, her şeyi bilmiyorsunuz ama e, karar verirken de e, bildiğiniz şeylerin yanında e, olgusal olarak e, geçerli olan her şeyi düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla e, bunları Temellendirmeye ve bilimsel bir baza, bilimsel bir dayanağa oturtmaya çalışıyorsunuz. Burada da epistemik mantık devreye giriyor. Daha devam ederim ama şöyle bağlayayım. Tıpın hangi noktasına bakarsanız bakın her zaman... E, mantıkla hareket etmek seçenekler arasında seçim yaparken e, mantık kurallarını kullanmak zorundasınız. teşekkürler. Ben ol hocam. Teşekkürler. Latif hocaya söz vermeden önce birkaç tane başlangıç sorusunu var mı? Valla hocam. Tamam tamam oldu. Ee, ben de hocama sözü vermeden önce birkaç tane hani soru sormak istiyorum. Ee, bir özellikle e, ilahiyat fakültesinden geliyor ve mantık alanında çalışan bir hocamız ee, doğal dil argümantasyonu aslında. E, Önemli bir alanını oluşturuyor e, ilahiyatta. E, özellikle e, 21. Yüzü açısından Hı. burada ilahiyat fakültelerinde neler çalışılıyor onu bir sormak isterim. Bir de biz ders kitaplarında, çoğu mantık ders kitaplarında e, sadece dediktif akıl yürütmenin e, mantığın konusu olduğunu söylüyoruz. E, dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Dediktif dışı a, a, akıl yürütmeler Hı. mantığın bir konusu mudur ondan sonra? hem hani siz özellikle yabancı literatürde ta takip ettiğiniz için şunu da sormak isterim hani mantın konusu ne dediktif dışı akıllı yürütmeleri bunun neresinde ilahiyat bununla ne kadar ilgilenmeli gibi soruları böyle başlamışlar soruyoruz evet, çok teşekkür ederim Vedat hocam yani bu organizasyon için hocalar diğer hocalar ama sanki bugün en büyük teşekkürü dinleyiciler hak ediyorlar <gülüyor> şu anda bakıyorum saat 12:20 geçiyor 2 saat 20 dakikadır. Ee, yani ATP'lerin bittiği bir öğle sonrasında e, aç, susuz bir şekilde, biz, sularımız burada var, e, mantık konuşmayı dinlemeye devam ediyorlar. Ben özellikle kendilerine teşekkür ediyorum burada. Ya, yani, bu aynı zamanda bana şunu bir kez daha ispat ediyor ki, e, hayatta her şey illa top karnı olmak zorunda değil, illa bir şeylere sahip olarak yapılmak zorunda değil, aç karnı da, susuz da yapılabileceğini gösteriyor. Özellikle mantık konuşmaları biraz buna daha yakın konuşmalar. Yani her ne kadar Türkiye'de mantık evliliğinin arttığını e, araştırmak gerekiyor sosyolojik olarak. Ama mantıkla ilgili serüvenimiz çok eski olmasına rağmen sanki günlük problemimiz, günlük sıkıntılarımız hala devam ediyor. Mantıkla ilgili anlık sorunlarımız var. Yani şu an var. E, dün olduğu gibi, yarın olacağı gibi sorunlarımız devam ediyor. E, bu sorunların içerisinde e, aramızda yani profesyonel hayatını bu işe vermiş hocalarımız var. Hocam 60 sene mi dediniz ya, Teo hocam? 59 e, 60 59 kese. 50 9, 60. Sizinkini sormuyoruz <gülüyor> hocam. Bu Teo Hoca'nın 60. Teo hocam, teo hocam tabi, tabi. Değil mi hocam? Teo hocam. Evet e, benimkisi bu de sene 26. seneye giriyorum. 60 yanımda hocam biraz ayıp olacak. İki <gülüyor> yıldır <da> 18. Yıllar. <gülüyor> nice yıllara. Nice yıllara Bela, yani bir ömür geçiyor. Bunun bir profesyonel tarafı var hocalarımız bunu bahsediyorlar. Ama bunun yanında görüyorum burada Kabataş Erkek Lisesi'nden kız arkadaşlarımız var. Onları demiden beri gözlemliyorum. İki buçuk saattir sabırla dinliyorlar. Çünkü onların da hayatında mantık var. Çünkü günlük hayatlarını ilişkilendiriyor. Bir tarafta profesyonellik Zeki hocam yapay. Zevk... ne dediniz hocam? İlk ...ilkeyle ilgili bahsederken... E, ...Vedat'ın telefonundan... ...ilk ilkeler diye bir şey geldi burada... ...siz onu fark etmediniz hocam. Aa, fark Google, <gülüyor> Google'dan yapay zeka... <gülüyor> ...sizin cümlenizi aldı. Artık hangi sebeplerle olduğunu... ...yani düşünmek için çok zorlanmayacağımız ...belki de ekonomik sebeplerle... ...Google bir anda zeki hocamızın o... ...ilk nedenle ilgili sorusunu aldı... ...hemen algoritmasının içine koydu. Muhtemelen ilk... ...alışveriş yapılması gereken yerleri... ...gösterecek şekilde... <gülüyor> Google'da bir sıralama yaptı. Bu da bugün yaşadığımız bir hayatın gerçeği olarak karşımızda, bir algoritması olarak karşımızda. Ben bugün mantık günüyle ilgili konuşmayı düşündüğümüzde belki Vedat hocamın da sorusuna belki cevap olacak şekilde mantığın ilk sorularla başladığını düşünerek konuşmamız gerektiğini ifade etmek isteyecektim. İlk sorular, ilk neden, ilk ilkeler. Bunun adını bazen metafizikte, fizik ötesinde aramak mümkünken, bazen fiziğin kendisine, maddenin nesinde ararken, klasik olarak yüzyıllardır, Aristoteles öncesinde ve sonrasında ve bugüne kadar uzanan binlerce yıllık insanlık serüveninde aslında insanın sorusu bu. Bu nedir? Mahiyet sorusu, kuiditi sorusu nedir? Bu şey nedir? Ne oluyor? Ne oluyor sorusu karşısındadır? Verilen ilk cevaplar var. İlk nedir? İlk şey nedir? İlk cevap nedir? İlk neyle başlamamız lazım? İlk neden nedir? Her ne kadar nasıl bu sorudan o kadar bunu neredeyse yani nedenden vazgeçecek şekilde nedensellikle uğraşırken aslında bence ben onun yürüdüğü sokaklarda da yürürken Russell buralarda nasıl yürüdü? Çünkü sonra Bitkenstein'ler belki tanışınca bu serüveninde büyük bir kırılma yaşıyor Russell malumunuz olduğu üzere. Neden? Niçin? Nerede? Bu sorular hani bugün popüler olarak 5N1K'a. Hayatımızın anlık soruları aslında. Bunları nereden soracağımızla ilgili, kimden soracağımızla ilgili serüven aslında bizle başlıyor. Dolayısıyla insanın serüveni olarak biz bunu görmemiz gerekiyor. Mantık, bugün dilimizde de mantıklı olmak, mantıklı yapmak, dilimizde var. Mantıklı alışveriş yapmak. bugün bize onu öğretmeye çalışıyor. Mantıklı alışveriş yap. Her neyse onun algoritmasındaki mantıklı alışveriş yapmak onu satmaya çalışıyor. En çok parayı kim reklam olarak verdiyse onu, sattır, onu sattırmaya çalışıyor. Onunla bizi ikna etmeye çalışıyor. Ada vapurunda hani herkese lazım tarak, herkese tarağın yanında lazım olan diğer şeylerde Ada vapurundaki o sevgili satıcının büyük maharetiyle bizi ikna etmeye çalışıyor. Bunsuz yaşayamazsın. Bu olmazsa olmaz. Almazsan ölürsün. Şimdi hayatımızda bazı sorular var ki bu soruları biz hep sormaya devam edeceğiz. Nedir? Niçin? Nerede? Nasıl? Mantık burada bize bir çerçeve vermek açısından bence her şeyin içerisinde hava gibi, su gibi, ateş gibi, belki toprak gibi var olan bir şey. Hani dört ilke hava, su, toprak, ateş. Beşinci de biliyorsunuz eklenen evet, mantık. Evet. Şimdi bu e, sorgu ilk çağda devam ederken o günün e, ulaşılabilme imkanlarıyla, dokunulabilme imkanlarıyla, doğaya dokunma, insana dokunma, gökyüzüne dokunma biz bunların yüzyıllar içerisinde çok daha ötesine gittik. Bugün teleskobun ucuyla, mikroskobun ucu son derece açılmış durumda. Bilgi dediğimiz şey artık dokunulabilen. Yani anaokulu çocuğu artık, yani, anaokulu falan geçtik. Daha da öncesinde 3 yaşında, 4 yaşında büyük çocuk oturup internette Evet, dün akşam benim evde oluyordu bu. İnternette aya nasıl inilir, ee, galaksilerde nasıl gezilir, bunların bilgisine sahip oluyor. Bu bilgiler çok önemli. Mantık açısından bunun bir anlamı var. Her şeyle bağlantılı olduğu gibi. Ben yani bu dünya mantık gününe de belki teorocanın vurguladığı mantığı farklı anlamlarda görmek profesyonel manasıyla tabii ki dil felsefesi içerisinde. Mesela kantın anlamında, zeka hocam için belki harizmi'nin anlattığı çerçevede. Belki günümüzde yapay zekanın, bulanık mantığın içerisinde bunların her birisi, birbirisi içerisinde koordinatlanabilen imkanları bize sunuyor. Bence bunların tamamına mantık dememizde bir sıkıntı yok. Profesyonel anlam vurgularını dışlamadım. Bu anlamda baktığımda aslında hani, e, dün, hani deniyor ya anneler günü bir güne sığıştırılmaz. Eğer bu jargonu kullanacak olursak hani mantık bir güne sıkıştırılamayacak belki tek şey. Çünkü her an sahip olmamız gereken bir şey. Çünkü insan irrasyonel bir varlık. İrrasyonel bir varlık olabildiğimiz için birçok şeyi yapabilir haldeyiz. O yüzden mantığa çok daha ihtiyacımız var. Bizde var olan bir takım zihinsel yapıların işlenmesiyle mümkün olabilir. Ama burada ben e, oraya geleceğim, ilahiyatla ilgili kısmına geleceğim. Mantık e, zannedildiği gibi aslında bence öğretilebilen bir şey olarak görülmemesi gerekir. Bu tartışılmış. İbn-i Teymiye'nin üzerinden bu tür tartışmalar var. ...mantık öğretilebilir mi, öğretilemez mi? Yani diyor ki imtiyemi, yani mantığı zaten bilen bilir. Hala bilemediyse zaten öğretme imkanınız yoktur. Geçmiştir yani, öğretme şansınız yoktur. Şimdi memleketimizde, ahalimizde şöyle bir şey var. Öğretilebilmek, öğretme. Öğretmenlere tabii başımızın tacı, en çok da onları eleştiriyoruz ama... Bence buradaki esas mesele öğrenilebilme ile ilgili bir şey, kişinin zihinsel yapılarını kendisini kurması ile ilgili bir şey. Bu anlamda da aslında mantık, eleştiri düşüncenin, düşünmenin kodlarının kişinin kendindeki o dosyalarının açılabilme zemini. Hem hangi anlamda açıyorsak, hangi evrende açıyorsak, zihnimizin hangi evreninde açıyorsak, doğruluk değerlerini bu anlamda dil anlam doğruluk yapılarının açıldığı bir evrene. Hepimizin sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla kişisel serüvenimizde e, bu serüven hem ne şekilde yapılıp tartışma açısından nereye dayandırılıyorsa dayandırası, sahip olduğu mantık açısından bir zorunluluğu var. O zorunluluk da şu, bunları biz dilin imkanları içerisinde yapıyoruz. Hocam şimdi ilahiyat fakültelerinde... Ee, mantık şöyle biz tabii kardeş fakülteyiz. Aynı üniversitenin içerisinde iki tane mantık anabilim dalı var. Birisi felsefe bölümünde mantık anabilim dalı başkanlığı, birisi ilahiyat fakültesinde mantık alan bilim dalı başkanlığı. Tabii siz daha çok çalışıyorsunuz, gayret ediyorsunuz onu da takdirle söylüyorum. Ama şöyle bir şey var. Aslında hedef anlamında doğruluk değerinin bulunması ve bilginin üretilmesiyle ilgili bir durumumuz var. Bunu nasıl sağlayacağız? Klasik olarak İlahiyat Fakültelerinin diğer dersleri açısından esas sorunun bağlamı orası. Mesela İslam hukuku. Fıkıh anlamı. Fıkıh eğitimi, e, klasik gelenekte öğretimi itibariyle 9-10 yaşlarında başlayan temel eğitim olarak görülüyor. Ve dilin eğitimiyle başlanıyor. İşte bu e, İslam dilinin temel e, kullandığı dil olarak Arapça diliyle başlıyor. Ve Arapça diliyle başlayan... Eğitimde özellikle Gazali sonrasında 10. 11. asırda dil mantık öğrenilmesi temel eğitim olarak görülüyor. Yani bir kişi dili ve onun anlam dünyalarını, doğruluk değerlerini, doğru ve yanlış anlamını üretebilme kabiliyetine ermeden hiçbir bilgiye dokunamıyor. Bugün itibariyle dini ver, dini olmayan bilgi ayrımı hiçbir zaman yok düşünce tarihinde, İslam coğrafyasında. Bütün bilgiler... Tırnak içinde İslami, gök bilimleri İslami, matematik bilimi İslami. O anlamda İslami denmiyor bunlara zaten. İslami kavramı yok. İslami kavram modern bir terim. Şey. Terim. 20. yüzyıl terimi. Daha öncesinde İslami, gayri İslami diye bir şey yok. Bilgi var. Mesela Farabi'nin anlayışında mantık ile bilgi ulaşılır. Yani bilgi dediğin şey. mantıkla ulaşılır? Ha ben bunu biliyorum. Yok yok öyle değil. Mantık çerçevesinde uğraşıyor musun? Mantık kurallarıyla uğraşıyor ulaşıyor musun? Mantığın denetlemesinden geçiyor musun? Hesabını veriyor musun? Verdiyse bilgi diyebilirsin. Bilgi ancak insanları mutluluğa ulaştırabilir. Mantık ile bilgiye, bilgi ile de mutluluğa ulaşıyorlar. Başka türlü bir insanoğlunun mutluluğa ulaşma imkanı yoktur. Dolayısıyla çerçeve şöyledir. İnsan mutlu olmak için bu dünyadadır. Ve bunun için bilgiye ihtiyacı vardır. Bunu sağlayacak yegane yol da mantığın denetlemesidir. Bu denetleme olmadan... Mutlu olabilirsiniz, LSD alabilirsiniz, farklı yöntemler kullanabilirsiniz ama bunların hepsi sahtedir, vehimdir, geçicidir. Bir süresiz mutlu gibi gösterebilir ama bir süre sonra gerçeklikle yüzleşmeniz gerekir. Bu anlamda hakikat tartışması bunların hepsinin altında çerçevesini belirleyen ana tartışmadır. Hakikat nedir? Hakikata nasıl ulaşılır? Herkes önce bunu açıktan söylemek durumunda olmayabilirsiniz. Hakikat nedir, hakikat nedir diye elinizde fenerle sağda solda gezmeyebilirsiniz ama... ...bütün konuşmalar, mantığın ilk konuşması ve ilk e, son konuşması. İlk soru ve son soru. Aldığımız ilk nefeste ve verdiğimiz son nefeste mantığın çerçevesinde bugün sorulması gerekiyor. Bu nedir? Bu varlık nedir? Ben neyim? Benim anlamım ne? Dolayısıyla düşünmeyle ilgili bir eylem olarak bunu gördüğümüzde mesela ilahiyat fakültelerinde özellikle felsefe bilimleri olarak görülen kelam ilimleri. Mesela kelam ilim ile ulaşmak için mesela Gazali'nin Mustafa'da meşhur bir sözü vardı. Mantık bilmeyenin hiçbir ilmine güvenilmez. Mantık bilmeyen dinle ilgili falan konuştuğuna da güvenilmez. Yani mantık bütün bilgi alanının temelidir ve düşünce oluşumunun çerçevesidir. Peki bu nedir? Şimdi bununla ilgili... Bizim Aristoteles mantığıyla çok sevdikleri için Aristo dedikleri Aristoteles İslam düşünce tarihinde Aristotelesi Aristo olarak kısaltarak şunu kastediyorlar. Neredeyse bir peygamber saygısıyla Aristoteles'e bakıyorlar ve gösterdiği anlam dünyasını dış dünyada iki değerli mantık tamam iki değerli mantık çok övülüyor çok değerli görülüyor kelamda çok değerli görülüyor ama her zaman ama her zaman üç değerli mantığın yeri var. Ama her zaman ve her zaman ben Budist mantığı çalıştım doçentlik tezim olarak. Aristoteles İnformer mantığıyla e, Budist e, mantığı karşılaştırması yaptım. Budist mantıkta gördüğüm her şey esasında Sufi mantıkta da yer alan bir şey. 2-2'de Aristoteles mantığına göre tabii ki dört eder. Ama 2-2'de yani kurduğun denkleme göre dört eder. Bazen 2-2'de Sufi mantığında da öyle Budist mantığına göre 2-2'de iki, iki bazı hiçbir şey etmez. Hatta sürüfiler 2-2'de Allah isterse 22 eder. İstemezse 2 hiçbir şey etmez. Bunu da denklem olarak, denklemin bir kere anında not alıyorlar. Ama 2-2 bilmek, yani reel dünyayı tanımak, yani realizm. Bugün 20. yüzyıldaki bence en büyük tartışma realizm ile realizm arasında geliyor. Puslu mantık tartışmalarının anlamı da orada geliyor. Reel ve reel dünyanın anlaşılması, bugün evren tartışmalarındaki... Kuantum tartışmalarındaki atom altı yapılardaki tartışmalar tam da bize bunu veriyor. Atomu bir görüyorsun, bir daha göremiyorsun. Bir görüyorsun, bir daha göremiyorsun. Görüyorum, göremiyorsun, bir daha görüyorsun. Şimdi bunu biraz hokus pokus gibi de görmek mümkün. Ama aslında gerçekliğin bu yüzyılın insanı açısından daha tartışılabilir hale geldiğini görmek demek gerekiyor. Bir yandan bunu görüyoruz ama bir yandan da başka sıkıntılarımız var. Dünya mantık günü çok önemli. Bakın UNESCO bunu eee önayak oluyor. Türkiye'nin de katkıları var. Sağlık hep buradaki çalışmalarında katkıları var. UNESCO dünyadaki kültürel değerleri, e, nesnel nesne olmayan kültürel değerleri de koyuyor. Dünyada bugün ölen, öldürülen, yok edilen medeniyetleri, insanları, kadınları ve çocukları da aslında UNESCO'nun koruma çabası var. Çaba değerlidir, önemlidir. Ama çabanın gerçekleşmesi için bütün insanlığın Birbirine destek olması gerekiyor. O yüzden mantıkla ilgili kısmıyla ilgili biz bugün konuşuyoruz. Bugün Brezilya'da konuşuyorlar. Bugün dünyanın başka yerlerinde konuşuyorlar. Ama UNESCO'nun ortaya koyduğu bütün diğer hak değerleriyle beraber, bütün canlıların değerleri, bütün doğanın değeri, ağaçların değeri, gökyüzünün değeri ve insanların değeri. Çünkü bizim zihinsel olarak doğru düşünebilmemiz içinde yaşadığımız evrenle olan uyumumuzla alakalı. Bu uyumla ilgili çabamız ne kadar yüksek olabilirse sonuçlarımız da o kadar yüksek olma umuduna sahip. O yüzden umutluyum, umuda devam ediyorum. Ee, senin sorun tam cevabı oldum, Yeradır Can. Bilmiyorum ama. Ağzını sağlayacağım, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olsun. Ben bir şeyle daha bitirmek istiyorum bunu. Mantığın diğer tüm bilimlerle iki üçler tane kendi aldığım notla ilgili müsaade Tabii Tabi, Şimdi klasik ve modern mantıkla ilgili şöyle bir durum söz konusu. 20. yüzyılda ciddi bir ontolojik ve epistemik değişim söz konusu. Frege'lerle, Quine'larla, Carnap'larla, Tarski'lerle, ilahiyat Fakültesi'nde aramızda da var arkadaşlar. Yüksek lisans doktora derslerinde bunları çalışıyoruz. Bunlarla beraber klasik dönemde çalışılmış mesela İbn Sina'nın, Gazali'nin, İbn Rüşt'ün geleneklerinde birlikte görmeye çalışıyoruz. Bunları bir arada görmeye çalışmak tabii çok daha zor oluyor. Hocam bir kelimenin İrancasını söylüyoruz. Latince'sini söylüyoruz. Osmanlıcasını söylüyoruz. Türkçesini söylüyoruz. Bir de öz Türkçesini söylüyoruz. E, İngilizce, Fransızca, Almancasında söylemeye kalktığımızda böyle bir kavramla ilgili 10 tane bir e, paketi e, öğrencinin öğrenmesi gerekiyor. Bu geçecek diye düşünüyorum. Bu ara buna çok ihtiyacımız var. Bu karşılıkları koymaya. Mesela dediktif e, dediğimiz işte tümevarım, istikra diyor mesela. İst i̇stidlal diyor Arapçasında. Şimdi istikra Arapça da şeyden okuyor. Tümevarım'ın karşılığı. Ama istikrar aslında o medeniyette, e, bu anlamda biz kendi, e, bu coğrafyanın kendi düşünsel mantığını henüz üretemedik. O var. Yani e, hem doğunun hem batının e, ödünç aldığımız kavramlarını konuşuyoruz. Kendi öz düşünce yapımızda bir şey henüz e, o şekilde, sistemli bir şekilde henüz üretebildiği iddiamız çok güçlü değil. Mesela istikrarı söylediğinizde yere kazılan bir kazık, kazıkla çizildi. Çiz çekmek. Mesela okuma kelimesi de öyle hocam. İkra deniyor ya mesela. İkra oku dendiğinde okumak esasında düşünmek, anlamlandırmak, anlam vermek, şeye anlam vermek, tikel bir şeyi anlam vermek, tek bir şeyi anlam vermek, tek bir şeyi anlam vermek aslında bu gelenekte bütün anlam vermekte birlikte. Yani şu çok açık bir şekilde ortada. ...tikellerle tümeller arasındaki ilişkiyi hiçbir zaman bağımsız düşünemeyiz. Yani tümeller nominaldir, zihin dünyasındadır, ayrıdır. Tikeller bu dünyada sadece nesnelerdedir, sadece nesneyi tanısak yeterlidir. Ayrışması bu çerçevede mümkün değildir. Çünkü her bir görüntü, her bir nesne, dış dünyadaki nesne... ...zihindeki tümellerle birlikte vardır. Birbirinin ayrışması söz konusu değildir. Şimdi bunu yaparken, ben esas oraya bağlamak istiyorum, bunu yaparken bir dünya görüşü de ortaya koyuyor. Esas zaten yani problem de orası, ortaya koyduğu şey de orası. Yani problem diye göreceğimiz bir dünya görüşü oluşturması. Sıkıntılar da orada, kazanımlar da orada. Nasıl işlersek. Kazanımlar şunlar olabilir. Yani bir dünya görüşü içerisinde bunlar birbiriyle bütünlüklü. Etik tartışmalar da bunun içerisinde. Etike logika da bunun içerisinde. Siyasa da bunun içerisinde, siyaset felsefesi de bunun içerisinde. Bunun içerisinde aynı zamanda ontolojik tartışma da var, epistemik tartışma da var. Ama modern dönemlerde biraz pedagojik olarak biz bunları ayrıştırıyoruz, ayrı ayrı görüyoruz. Yani epistemik dersimiz ayrı, ontolojik tartışmalarımız ayrı. Yalnız 20. yüzyılda başımıza gelen bir sıkıntı olarak bunu ifade etmek istiyorum. Modernitenin bir problemi olarak ifade etmek istiyorum. Bu ayrışmalar aslında pedagojik ayrımlardı. Yani bir hocam şu dersi versin, öteki hocam öteki dersi versin. Biz bunları gerçek ayrımlar gibi görmeye başladığımızda sıkıntı olmaya başladı. Yani ontolojik tartışmasını epistemolojiden ayırmak, epistemik tartışmayı mesela etik bir tartışmadan ayırabilmek mümkün değil. Yani o birlikteliği, o zihinsel bütünlüğün ben... Bütün içine alan kısmını mantık olarak isimlendirmek istiyorum. Mantık dediğimiz bunların tamamını içine <gülüyor> tamamını çerçeveleyen atmosferi ifade ediyor. Bu anlamda herhangi bir mantık tartışmasının, herhangi bir mantıksal tartışmanın herhangi bir bilgi alanıyla doğrudan ilişkisi var. Her ne ki nerede bir bilgi tartışması yapılıyorsa orada mantıkla ilgili bir durum var. ...o durumu hep beraber konuşmaya, düşünmeye, tartışmaya devam edelim istiyorum. Teşekkür ederim daha fazla zamanı. <gülüyor> Nazlı Hoca'ya sözü vermeden önce birkaç şey de söylemek istiyorum Hoca hakkında. Hoca, e, bir parçaya bölümünde klasik mantık dersleri ve başında söyledi ki geleneksel mantık, Aristoteles mantığı. Bu anlamda aslında dedüktif akıl yürütme üstüne bir ders veriyor. Kendisi aslında çok bu konuda özgün bir katkısı var. indüktif mantığı da derslerine katmış ve Şafak Hoca'nın temel mantık kitabını ekleyerek bir bölüm olarak bir indüktif mantığı da işliyor. Bununla birlikte doktora tezi de Abduction dediğimiz sen Türkçe'ye geri çıkarım olarak Nazlı Hoca'nın tercüme ettiği abdüktif akıl yürütmeye dayanıyor. Dolayısıyla aslında mantıkta akıl yürütme türleri üstüne ee, çalışmaları mevcut. Ee, tabii bunlarla el yalıyorken bir yandan da eğitim meseleyle de çok uğraşıyor. Yani, hem buradaki e, klasik olmayan mantıkları da böyle bir atışta bulunarak <gülüyor> hocam sizden de birkaç söz almak isteriz. Çok teşekkürler. Ben aslında e, bizim mantık ana bilim dalının tarihçesini anlatmak üzere küçük bir kısa bir metin hazırlamıştım. İsterseniz... Tabii buyurun hocam. Yolu, buyurun. 14 Ocak'ın UNESCO tarafından Dünya Mantık Günü olarak kabul edilmesi mantık biliminin dünyada ve özellikle Türkiye'de önemini ve bilinirliğini arttıracağı kanısızdayım. Bundan dolayı ilk önce bu kabul sağlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. İkinci olarak Türkiye'ye mantık bilimini tanıtan Duayan Hocamız Profesör Dr. Teo Grünberg'e teşekkür ederim. Bizler yolumuza onun döşediği taşlardan yürüyoruz. 3. olarak da Türkiye'deki fen edebiyat fakültelerinde ilk mantık ana bilim dalını kuran değerli hocam Profesör Doktor Şafak Oral'a teşekkürür bir borçluyum. Şafak Hoca 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü altında mantık ana bilim dalını kurdu. Yücel hoca ve ben bu anabilim dalında asistan olarak e, girdik ve Şafak Hoca'nın danışmanlığında mantık konusunda ilk doktoralarımızı yaptık. Ardından Özgüç Hoca ve Vedat Hoca geldi. Şafak Hoca'nın 2015 yılında ayrılmasından sonra anabilim dalımızda dört öğretim görevlisi olarak kaldı. Ve bu durum bugün de devam etmektedir. Mantık alabilim dalı olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri açıyoruz. Lisans öğrencilerine ilk yıl iki dönem klasik mantık, ikinci yıl iki dönem modern mantık dersleri zorunlu olarak verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllar içinde seçmeli mantık derslerimiz bulunmaktadır. Kısacası bir felsefe lisans öğrencisi isterse bölümümüzde sekiz dönem mantık dersi alabilmektedir. Ayrıca 2015 yılında rektörlüğe bağlı mantık araştırma ve uygulama merkezimiz kuruldu. Bu merkezde yazları Kandil'de bulunan Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Profesör Doktor Feza Gürsey Enstitüsü'nde 2 hafta boyunca mantık yaz okulu düzenlemektedir. Ayrıca 9 senedir de her sene değişik bir üniversitede yaptığımız mantık çalıştaylarına katkı sağlamaktadır merkezimiz. Görüldüğü gibi mantık Türkiye'de nispeten yeni bir bilimdir. Bu yüzden de kat edilecek daha çok yolumuz vardır. Her şeyden önce mantık çalışan yeni araştırmacılara yeni akademisyenlere ihtiyaç bulunmaktadır. Çok az da olsa mantık konusunda doktora yapan öğrenciler mevcuttur. Ancak bu öğrencilerin çoğunun şu an için doktoradan sonraki önleri çok açık görünmemektedir. Hatta kapalıdır. Çünkü Türkiye'de çok az üniversitede mantık ana bilim dalı bulunmakta ve kadro sıkıntısı baş göstermektedir. Bizim üniversiteden örnek, örnek vermek gerekirse 9 senedir mantık ana bilim dalına asistan kadrosu açılmamaktadır. En son asistan kadrosu Vedat Hoca almıştır. 9 sene önce. Dolayısıyla İlk yapılacak iş, ülkemizdeki üniversitelerde mantık ana bilim dalları kualtılmalı ve buralara kadro ihtiyaç bunların kadro ihtiyaçları karşılanmalıdır. Mantık ülkemizde yeni bir bilim dalı olduğundan Türkçe'ye çevrilmiş mantık eserleri son derece azdır. Dolayısıyla bu konuda büyük bir çeviri hamlesi başlatılması gerektiğine inanıyorum. Ancak bunun önünde de Öğretim görevlilerinin yükseltme kriterleri bir engel teşkil etmektedir. Bu kriterlerde çeviri eserlere çok az puan verildiğinden öğretim görevlileri çeviri yapmaya yönlendirilmemektedir. Türkçe'ye çevrilmiş eser bulamayan, yabancı dil bilmeyen öğrenciler de mantık konusunda yeterli okuma yapmaktan mahrum kalmaktadırlar. Dolayısıyla yapılması gereken ikinci önemli iş öğretim görevlisi yükseltme kriterlerinde çeviri eserlere puanını arttırmaktır. Ben bu vesileyle hepinizin dünya mantık ürünü kutlar bundan daha bundan böyle daha mantıklı bir dünyada yaşamamızı ümit ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Özür hocam. E, Teo hocanın e, özellikle bildirisi hani ciddi bir şekilde ontolojiye vurgu yapıyor. Özellikle hani e, ilk hocanın da iki yönü var. Hem bir matematik mühendisi olması gibi, hani matematik ve mantık ilgisiyle de çok uğraşıyor. Bir yandan tabii hani e, ontoloji yapmakta mantık kullanımı üstünde de kafa veriyor. O konuda bir görüşleriniz rica edebilir Teşekkür ederim. Ben tezinizde kürsüyü kullanabilirim. Tabii buyurun hocam. <gülüyor> Evet. Katılımcıların yüzünü görmek istedim. Teşekkürler. Önce Hocam hızlı... hiç uyuyan yok yalnız. Hiç gözü i̇şte, kapanan yok. Bakıyorum Ben, ben oradan <gülüyor> göremedim hocam kenardan. O yüzden böyle konuşmak. <gülüyor> Sayın hocalarım, değerli konutlar, hepinize sevgi ve saygılarımla selam diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Dünya Mantık Günümüz kutlu olsun. <gülüyor> günün kutlanmasında aslında Velat'ın büyük payı var. Kendisi bunu çok üstün körü anlatıyor. Dikkat edilirse sonunda altı çizilen bir nokta vardı. Dedi ki UNESCO'nun önerdiği, Türkiye'den önerilen ve kutlanılan iki gün var. Bir tanesi Dünya Şiir Günü. Gerçekten de Dünya Şiir Günü'nün kutlanması Türkiye'de önerildi. İkincisi de Dünya Mantık Günü. Bu kendi kendine yapılmadı. Felsefe günü. Felsefe, felsefe günü var. Bir felsefe, de ökü Günü de var. De felsefe ha. günü de var. Vedat'ın da e, Dünya Mantık Günü'nün kutlanmasında çok büyük emeği var. E, bugünü kutluyor olmamızın önemli bir gerekçestir kendisi. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de e, adlarını andığımız e, Türkiye'de mantığın gelişimine katkı olan hocalarımıza yönelik olacak. Başta Theo Grünberg olmak üzere aramızdan ayrılan Necati Öner ve e, bizim tabii ki Anabildanımızın kurucusu ve eski bölüm başkanımız Şafak Ural Hocamızın da adını alalım. Gerçekten de çok önemli katkılar yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi tabii e, Teo Gürünberg Hocamızın bildirisini birlikte okuduk. Değerlendirme fırsatı da e, bulmuştur. Aslına bakabilirsek ben de buraya hazırlanırken daha yeni okuma fırsatı buldum. Burayla ilgili konuşacaklarımı, kafamı tasarlarken Teo hocanın söyledikleriyle tasarladıklarım örtüştü. Çünkü e, benim de dikkat çekeceğim nokta şurasıydı. Ben mantığı sadece bir dizi simgesel notasyonların bir arada kullanıldığı bir etkinlik olarak görmüyorum. Genellikle mantıkla ilgili böyle bir önyargı var. Sanki matematiksel yapılar ne olduğu zaman zaman karmaşık gelen, anlaşılmayan, biçimsel dizgeleri, bir düz bir çeşit oyunu. Böyle değil ama. Böyle değil. Böyle olmadığını bize felsefe tarihi gösteriyor. Böyle olmadığını da ben belli oranlarda diğer hocalarımın söylediklerinin yanı sıra anlatmaya çalışacağım. Kurucu sorumuz şu. Bugünkü dünyada mantık ne işimize yarar? Evet. Belli başlı bilimler açısından mantığın son derece işlevsel olduğunu görüyoruz. Çünkü her nasıl olursa olsun belli bir alanda düşünce üretmek istiyorsanız o alanda mutlaka mantıksal ilkelere bağlı kalmak durumundasınız. Bu ilkelerin hepsini, klasik mantığın ilkelerinin hepsini kabul etmek durumunda değilsiniz ama bir bilgi alanından söz ediyorsanız, bir çalışma alanından söz ediyorsanız orada mutlaka tutarlılıktan ve geçerlilikten söz etmek zorundasınız ki bu da bir mantık yoluyla mantığın yol göstericiliğiyle saptanacak durumlar. Dolayısıyla mantık bir alet, bir yol gösterici, yol gösterici olması bakımından hiçbir değişikliğe uğramadı. Aristoteles'ten bu zamana gelemedik. Fakat işte düşüncenin çeşitli iklimlerinin yaşandığı bir dünyada tek bir mantık sisteminden söz edemeyeceğimizin altını çizdi hocalarımız, teo hocamız da oraya odaklanmıştı. Soruyu tekrar şöyle sorabiliriz. Bugünkü dünyada mantık ne işe yarar? Bugün dünyada mantık, bugünkü dünyanın sorunlarını anlamak açısından işe yarar. Bunu sadece teknik bir Nokta üzerinden söylemiyorum. Hatta şöyle demeye çalışıyorum. Mantık düşüncenin gök kuşağı. <gülüyor> düşüncenin gökkuşağında olmasının anlattığı şu bana kalırsa. E, gök kuşağı bir aradır bildiğiniz gibi ama ayrımları da vardır. Uzaktan bakılınca o ayrımlar fark edilir ama içine girdiğiniz zaman o ayrımlar gidip gider silikleşir. İşte bugünkü felsefenin pek çok farklı alanını bir arada tutan yapı mantık ve bugünkü felsefede bugünkü dünya sorunlarını ele almaya çalışan felsefi tavırları mutlaka mantıktayız. Ne demeye çalışıyorum? En başta çok egemen bir tavır olarak zannediyorum ki pek çok felsefeciye sorsanız bugünkü yaşama sorunları açısından en ön, en önde gelen sorun hangisidir diye öyle sanıyorum ki eleştirel düşünmeden uzaklaşmak not edilecektir. Yani pek çok düşünür, pek çok akademisyen için günümüz insanlarının nerede yaşanırsa yaşansın, nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar, hangi eğitimi almış olursa olsunlar bazı eleştirel tavırlardan yoksun yaşadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla günümüz insanı ile ilgili bir bildirimde bulunurken, günümüz insanının yaşamak koşullarını sorgularken, tavırlarını konu ederken, Düşünmenin, düşünebilmenin koşullarının, düşüncenin, düşünmenin ne olduğunun aydınlatılması kuşkusuz felsefe yoluyla oluyor. Ama e, felsefenin buradaki en büyük donanımı mantık. Neden eleştirel düşünemediğimiz sorusu mantıkla nasıl bir ilgi kurduğumuzda son derece yakından ilgili. Dolayısıyla mantığın hayatımızda tuttuğu yer kadar yaşamı kucaklayabildiğimizi söyleyebilirim. Bu ilk nokta dikkat çekmek istediğim. İkinci nokta, günümüz dünyasının önemli sorunlarından bir başkası da bana kalırsa insan olmanın sınırlarının sorgulanması. Bunun çeşitli yayınları var elbette. Etik olanla bilişsel olan arasındaki gerilimden söz etmeye çalışıyorum. Ya da başka türlü adını koyacak olursa insan dışı bir ortamda düşünmenin olanağının birinci olanağının tartışılması. Bu konuyu elave bilmek için en temelde mantığı konuşmak gerekiyor ve mantığın geçirdiği dönüşümleri mantıksal olarak neyin söylenip söylenemeyeceği, neyin hesaplamanın konusu olabildiği, neyin hesaplamanın dışında kaldığı, neyin bir e, durma sorunuyla karşı karşıya bıraktığı yani insanın düşünüş açısından ve bu düşünüşün başka ortamda tekrar edilebilmesi açısından bu da ister istemez mantık yoluyla yürütülen bir araştırmaya dayanmak zorunda. Bir başka nokta. E, felsefeden söz ettiğimiz zaman mantığın ondan uzaklaştılamayacağını iddia ettim. E, felsefenin hangi zaman diliminde yapılırsa yapılsın mutlaka ilgilendiği bir konuda ne tür nesnelerin bulunduğu, neyin var olduğu, neyin var olmadığı. Yine hocalarımız <gülüyor> bu konuya e, değindiler. İşte bu tartışma bu tartışma felsefenin tarihi içerisinde çeşitli araçlar kullanılarak yapılıyor. Ve işte Frege söz edildiği zaman Frege'den söz edildiği zaman hocamız da Bülent hocamız da andı. Bu tartışmanın dille ilgisinin öne çıktığını görüyoruz. Dille ilgisinin öne çıkması demek bugünkü felsefi ve mantıksal dizgeleri oluşturan ...temelin atılması anlamına geliyor. Yani işte Frege bildiğiniz gibi dile dönüşü gerçekleştirdiğinde bu aynı zamanda Aristoteles'ten sonra mantıkta gerçekleşen en büyük devrime karşılık geliyordu. Çünkü Frege niceleme mantığını da bu dönüşüm içerisinde ortaya koydu. Niceleme mantığının öne sürülmüş olması da bizim bugün türlü türlü mantıksal sistemlerden, mantık dizgelerinden konuşabilmemizi sağladı. Peki, fakat gördük ki, gördük ki özellikle Teo hocanın metninde bu vurgu var. Dile dönüş mantık konu etme bir temelli bir felsefi anlayışı konu edebilmek yeniden düşünmeyi ve düşüncenin olamaklarını ele almayı gerektiriyor. Yani şöyle söylemeye çalışıyorum. Dile dönüşten sonra Teo hocanın metninde proto mantık dediği her türlü mantıksal düşünmeyi önceleyen, içinde mantığı, çeşitli mantık dizgelerini konu edebileceğiniz bir araştırma alanından söz etmeye başladığımızda, burası artık ontolojinin ve düşünmenin zeminini konuşabilmenin ki i̇şte geçti. Bunu da Aristoteles, Kant, Transcendental Mantık ya da daha sonra Husserl'in tartıştığını görüyoruz. Dolayısıyla, ister biçimsel olsun, İster başka türlü dile getirilse getirilsin, insanın neyi, nasıl, nerede, hangi biçimlerde düşünebileceği yine mantığı konusu içerisinde. Söylemeye çalıştığım şey şu. Mantığı sevelim, mantığı koruyalım, mantığı geliştirelim. Çünkü mantık sadece simgelerin bir oyunu değil. Mantık her türlü simge üzerine, her türlü nesne üzerine, her türlü var olan üzerine düşünebilmenin koşullarını tartışmakla ilgili. Dolayısıyla... Bugünün insanın açısından da, dünün insan açısından da, yarının insan açısından da mantık her zaman bir araç ve çeşitli düşünme tarzlarını sorgulayacak bir çalışmaları. Bunu bunu özellikle yine teolojiye de bağlayacak olursak teolojinin çalışmalarında da görüyoruz. Dikkat edilirse yine bu noktalara vurgu yapıldı. Metafizik ile ilgilenmiş olacak. Zaten mantık kitaplarını biliyoruz. Türkiye'de büyük bir katkıdır e, mantık camiasına o kitaplar. Hala o kitapların açtığı ufuk içerisinde yer aldığımızı söyleyebiliriz. E, Zeki hocam gibi, Yücel hocam gibi, başka hocaların da e, ya da Nazlı hocam gibi ufak katkıları oldu e, mantık çalışmalara ilgili. E, fakat e, Teo hocanın önümüze koyduğu çalışma alanını yeterince genişletemedik. O çalışma alanı içerisinde ...görüleceği üzere sembolik mantık vardır, bu anlaşılabilir ama bunun yanı sıra anlam da vardı, Değil mi? Anlam işte bugünkü dil felsefesinin temel tartışması olarak anlam ve bu anlamın ortaya çıkış koşullarını... E, konu ettiğimizde, işte epistemik mantığa geçtiğimizde, ne tür karşı karşıya kaldığımızda bunların hep... ...mantığın ilgi alanı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu yüzden e, Teo Hoca'nın bir başka kitabının adı da Metafizik. Dolayısıyla... İddia şuydu. E, mantığın bulaşmadığı, mantığın konu etmediği herhangi bir felsefi tavdan, tavırdan, felsefi çalışma alanından söz edemeyeceyiz. Biz e, bağlamıydı. Bugünkü dünyada yapılan çalışmalarda da görebildiğim kadarıyla mantığı dışarıda tutarak herhangi bir çalışma alanında var olmak mümkün görünmüyor. Dolayısıyla e, öyle ya da böyle e, Kimileri matematiksel mantığa ilgi duyabilir. Kimileri mantık felsefesine ilgi duyabilir. Kimileri dil felsefesine ya da zihin felsefesine. Bütün bu çalışma alanlarını ya da ontolojiyi, epistemolojiyi kuşkusuz bir arada tutan bir gök kuşağı olarak mantığı ele almanızı öneriyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. geçmeden önce Gülent Hocam söz almak istiyor. Başka söz almak isteyen varsa onlara da söz vereceğim. Sonra soruları alırsın. Evet. <gülüyor> Şimdi daha önceki oturumun başındaki bir arkadaşımızın söyledikleri hakkında birkaç şey söylemeyi gerekli buluyorum. Kendisi gerçi ayrıldı ama. Şimdi mantığın, matematiğin, bilimin dini olmaz. ırkı da olmaz. Irkı da olmaz ya bu şekilde yaklaşmamak gerekir. İki şeyi de birbiriyle karıştırmamak gerekir. Ee, İslam tarihine, İslam mantıkçılarına yönelik araştırmalar ya da İslam mantığı araştırması başka bir şeydir. Ama e, İslam'ın mantığı adı altında meseleyi görmek bambaşka bir şeydir. Bu dolayısıyla hem mantığa hem matematiğe hem bilime yapılacak bir haksızlıktır. Bunun bir kere... Ayırması, ayrılması gerekir. Ee, çok önemli İslam tarihinde mantıkçıların e, olduğu e, önemlidir, e, bellidir. Ama buradan niye kant Frege'nin adı anılıyor gibi bir sonucun çıkartılması çok kabul edilebilir bir şey değildir. Ee, Teobey konusuna gelince de, Teobey'in niye bu kadar satıldığı da bir eleştiri konusu yapıldı. Teobey bu toprakları yetiştirdiği en önemli mantıkçılardan biridir. Cumhuriyet dönemindeki orta öğretimden başlayarak ve sonra üniversite eğitimine de çok büyük katkıları olmuştur. Tabii ki anılacaktır. Orada da hiçbir kuşkuya yer olmaması gerekir. Şimdi son olarak ben yine mantıkla ilgili biraz da başka bir perspektiften Birkaç şey söylüyorum. Çok zamanda uzadı biliyorum. Mantık çalışmanın ve mantığın soyut alanında çalışmanın bize öğrettiği bir şey var. Şimdi mantığın soyut alanında çalışmaktan şunu anlıyorum. ispat yapmak. Yani belli öncüllerden bir takım sonuçları çıkartmak. Aynı şey Matematik için de geçerlidir. Teorem ispatı yapmak. Şimdi bir mantıkçı ya da matematikçi bu ispatı yaparken duygusal, psikolojik, kendi inançlarıyla ilgili her şeyi paranteze almalıdır. Ve o sonuç o öncüllerden zorunlu olarak çıkıyor mu çıkmıyor mu buna bakmalıdır. Mantığın bize öğrettiği şey bu anlamda bir hak kavramıdır. Benim o sonuçları çıkartmaya hakkım var mı yok mu? Bakın bu şuymuş, buymuş şu, bunları tamamen devre dışı bırakacaksınız. O öncüllerden o aksiyonlardan, o sonuç çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bu haklı olmanın en saf tecrübelerinden biridir. Haklı olmayı bize eğitir. Bizzat yaşantılayan, yani onun tecrübesini yaptıran bir şeydir. Bu bakımdan da mantık çalışmaları, bu anlamda da son derece önemlidir. Evet, bunu söylemek bunu eklemek isterim Ağzınızda sağ olsun hocam. <gülüyor> Sorunları gösterince son birkaç bir şey sizden de, de Bu son paragrafına, yani uzun son paragrafına sondan bir önceki uzun paragrafını odaklandım belki da. Belkiyle Teo Bey. E, şimdi şey çok ilginç tabii. Yani belki de sonsuza gerilemeyi, bu sonsuz düşüşü engellemeyi durdurmanın tek yolu mantığın mantıksal olmayan terimlerle açıklığa kavuşturulması. Tabii evet. Şimdi çok ilginç. Muhteşem. Yani şimdiden beri mantıksal terminolojiyi düşünüyorum. <gülüyor> o temel terimler, kavramlar nedir? Onların dışında ne olabilir? diye düşünmeye çalışıyorum. Bu şimdi başlı başına bir iş. Yani Kanka bunun üzerine üzerinde o işte, evet, düşünebiliriz. Işte. Kanka, Orada. Bir 93 yaşında bunları 5'inde koşmakta hafif ayrı bir şey. Ee, bir de işte bu Robert Hanna'nın kitabından etkilenmiş hoca tüm klasik ve klasik olmayan mantık sistemleri arasında yaptığı ilginç ayrımı da Hanna şeye... E, bir protomantık yoluyla kurulacağını iddia ediyor. Diyor. O bir kankçı tabii. Yani e şimdi şöyle bir şey yani evet. bir protomantık şeyi düşündüm ben. Tek bir evrensel protomantık deyince Chomsky'yi düşündüm. Evet. Evrensel dil bilgisi gibi bir şey. Evrensel gramer. Hani bütün doğal dillerin temelinde o yatıyor ama onun işte dile maruz kalmaya başlayınca çocuk doğumundan itibaren aktive oluyor. Sistem çalışıyor ve resmen o şablona o dile oturuyor filan. Şimdi Chomsky'nin evrensel dil bilgisi ve doğal diller ilişkisi ile buradaki bütün mantık sistemleri ile evrensel proto mantık arasındaki ilişkiyi bir geçirmeye çalıştım. Şimdi Chomsky'ninki daha olur bir şey gibi yani bilissel anlamda da soruşturulduğunda zaten çok da kabul ediliyor şimdi bilissel dilin çerçevesinde bu yaklaşım, bu bilissel dil bilim anlayışı. Fakat burada klasik olan olmayan mantık sistemlerinin ciddi farklı ilkesel zeminleri var. Bu çok farklı, uyuşmayacak gibi görünen ilkesel zeminlerin tek bir e, evrensel proto mantıktan kurulabilmesi işi daha bana zor gibi geliyor Chomsky'nin evrensel dil bilgisine göre yani oradan esinlenebilir miyiz oradan yol alabilir miyiz diye birden kopya çekmek istedim Chomsky'den demin o çağrışımla ona yöneldim ama hani Chomsky'nin işi daha kolay gibi önerisinde şimdi bunlar gerçekten hani bu klasik olanla olmayan mantıkları biz ilkesel temel kabuller ön kabuller çerçevesinde hani bunlar uzlaşamazlar falan deyip birbirinden ayırıyoruz bütün bunları uzlaştırabilecek bir temel evrensel yapı bir mantık yani bu nasıl bir şey olabilir diye düşünelim derim ve hatta bunun için şey yapılabilir yani çocuklara tez yazdırılabilir doktora düzeyinde ama iddialı iyi bir mantık donanımı olan birikme olan geçmişi olan bir gence doktora düzeyinde yabancı dili de olan takır takır bunlar okunacak falan bir tez yazdırılabilir ve o hoca da çok şanslı demektir. Çünkü o sayede hoca da ilerleyecek ve çok şey öğrenecek demektir. Hocam siz de buyurun. Evet Özgürcüğüm. Hocam ben Robert Hanlı'nın kançı olmuş Hakikaten bile vurgulamak istedim. Çünkü bu ona Çomski'den sevdi. E, kantçı bir zeminde çok daha kolay yapılacak bir işmiş gibi görünüyor. Chomsky de kantçıdır evet. ama. Ya, yani o, o başka yok. Chomsky o, daha Descartes'ci bulurum evet. ben o, e, Örtük Descartes i̇şte, o Örtük kantçı. Descartes ön plana çıkarttık. Örtük kantçı olabilir. Evet. Ben şimdi e, <gülüyor> gizli kantçı. <gülüyor> gizli olmayan. Kripto <gülüyor> kantçı. <yani. gülüyor> <gülüyor> şöyle görünüyor bana. E, klasik olsun ya da klasik olmasın. E, metin'den de anlaşılacağı üzere. Bu mantıkları birbirinden ayırıran Farklı ilkeleri benziyor olmaları. Bir sürü mantık sisteminden söz edebilirsek yeter ki düzgün bir söz dizimi kuralım, kuralları belirleyelim ve o kurallarla ne iş yapacağımızı tutarlı bir şekilde ortaya koyalım ki tutarlılık her zaman amaç olmayabiliyor. Ama dikkat edin ise mutlaka herhangi bir mantık sisteminden söz ettiğimiz zaman bir birlikten ve bir silgesel yapılan söz etmek zorundayız. Bir birlikten söz edebilmek için bir nesne kuramına ihtiyacımız var bizim bir nesneyi, herhangi bir nesneyi nasıl düşünebileceğimizin olanlarını araştırmak. Ben zannediyorum ki Teve Hoca'nın işaret ettiği alan böyle bir alan. Bizim birlikli, birlikli bir yapıyı nasıl düşünebileceğimizi ve o birlikli yapının ne olursa olsun, hangi işyeri alırsa olsun, onun biçimsel kurallarını nasıl ortaya koyabileceğimize dönük bir araştırma. Dolayısıyla işte bu tam da aslında bize Kant'ın sözünü ettiği transandantel mantık bağlami ya da Husserlin muaymetalar alanında ortaya koydukları bütün bütün düşünüşümüzün köklerini zeminlerini belirleyen bir çalışma alanında gösteriyor. Bu da aslında mantık seviyesi bir bakımından yani son derece katılıyorum hocanın o saptamasında mantığı mantığın içerisinde kalarak temellendirme olamazsın çünkü ama mantık bir de simgelerle yaptığınız bir etkinlik. Ama o simgelerin Tabii, ortaya çıkmış e, koşullarının tartışılması için e, her zaman bir ontoloji ve epistemoloji tartışmasını e, gerekli gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Ay, ben de teşekkür ederim. Vedat'cığım bu unified logic falan işleri hani var ya öyle haberler gönderirsin bize. E, onların böyle birleşik, bütünlüklü bir mantık çerçevesi oluşturma, unified etme falan filan gibi böyle bu, bu buralara çekilebilecek bir şey olabilir mi? Çabaları, kaygıları. Evet. O oluşumu çok tanımıyorum. Sen daha yakınsın onlara. Ben sorulara geçerken Anladım, şöyle bir sonra. şey söyleyeyim hemen. Teo Hoca 3. cildinde, Sembolik Mantık E kitabında aslında e, şey daha böyle vurgu yapar. hani Bütün dünyayı açıklayacak tek bir mantık sistemi ortaya koyulamaz. Aslında bir sürü mantık sistemi tek tek işe var. Biraz hani bu pro, proto mantıklı aslında birazcık hani böyle daha Özcü bir e, mantığa da bir... Değişik bir, bir, bir yöne, yöne sanki. Yönelim mi var ha, hocam? bir Hatırlıyor musun hocam? Madde, antimadde ile birlikte daha iyi anlaşılır gibi. Aynanın yüzü arkasındaki karanlığı ile beraber daha anlaşılır gibi. Yani mantık sistemleri içerisinde yer bulunamayan unsurları da, kavramları da belki sistematik olarak dikkate alma gerektiği. Yani Aristoteles mantığını düşünürken sofist mantığı da belki hatırlama gerektiği. Yani farklı sistemleri de aynı anda dışlamadan belki değerlendirmek. Bir açıdan öyle anlamak istiyorum. Bir başka açıdan yani mantığın yanında mesela etik kavramlarla mantığın üzerinden konuşmayı veya ontolojik kavramlarla mantığın üzerinden konuşmayı da ve epistemik kavramlarla mantığı konuşmanın da mutlaka düşünme sisteminde yer alması gerektiği vurgusu olarak anlamak istiyorum. Hmm. Evet. Yani sorulara geçebiliriz herhalde. Hmm. Ee, buyurun. Kime sormak istediğiniz de söylerseniz. çok kısa söyleyeceğim. Zeki Hoca'nın yani başta hocalarına, bütün hocalarına teşekkür ederim. Çok güzel <gülüyor> anlamlı bir şey. Şimdi kısa soracağım. Ben ilahiyat bir besleyen insanın bir kafamda kafama bir insan irasyonel bakıldığı değil mi? Irrational, unlogical, unreasonable. Hani zaman, ironik olarak söyledim yani. yalnız. Yani. Açıklayın. Yani daha sonra da söyledikleriniz arasında insan hakkı, hani, işte birçok şey evet. söylediniz. Evet. Tamam öyle söylediyseniz kabul. Evet. Ki öyle söylemeyeceğinizi de tahmin ettim ki rasyonel dediniz. İrasyonel olması mümkün değil. Yani hani kabul edilebilir bir şey değil. Hani matematik öğretmenim ben. İşte... Mantık olmaz, matematik olmaz. Benet Hocam'ın dediği gibi çıkarım mümkün değil. Kına da mesajlı günler gelinsel çıkarımları yaptık mümkün değil. Bilim olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne yazık ki okullarda Tabii. yok. <gülüyor> Geriğimiz sonuç olmamasından kaynaklanan bir şey. Olayı biraz açarsanız memnun olurum. Hocam aslında günlük yaşantımızla Sizin... alakalı bir şey. Ben teşekkür ederim. Uzun bir konuşma ama çok fazla zaman almamak için çok kısa söylemek isterim. E, sigarayı bırakmak isteyenler çok iyi bilirler. Sigara öldürür yazısı yazar. Hele e, yılbaşından itibaren korkunç bir şekilde siyahı da bürünmüş haldeler. Sigaranın öldüreceğini, süründüreceğini bildiğimiz halde milyonlarca insanımız maalesef yani maalesef içmeye devam ediyor. Bu onun bilgisine sahip olmadığımız için değil. Bilip yapmadığımızla alakalı bir şey. Bilip görmek istemememizle alakalı bir şey. İnsan olarak maalesef rasyonelitenin büyük e, duruşunu, büyük... E, Aurasının farkındayız, onun bizi nereye götüreceğinin farkındayız ama çoğu zaman gidemiyoruz. Mantıklı olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Mantıklı olabilmenin imkanlarını çalışıyoruz, öğreniyoruz. Ama insan olmanın doğası gereği bunlarda sürekli hataya düşüyoruz. Sürekli ayağımız kayıyor ve bizim durumumuz biraz böyle bir şey. Evet. Yani şöyle bir insan yok, mükemmel, ideal mantıkla mantıkta konuştuğumuz her hükmü mesela etik argümanlarda mesela argümantasyon çalışıyorum ben bir etik argümantasyonun böyle böyle öncüllerden sonuç çıkaması biraz hocam güzel söyledi. Benim de söylemek istediğim bir cümleydi. Hocam söyledi. Hak arama, haklılama, justification yapma, justify etme, just olma, haklı olma, adil olma ama hayatımızda en çok eksik olan şey bu. En çok yalvardığımız bir krivin yaptığımız, muhtaç olduğumuz şey bu. Yani Özgün Çocuk'un da söyledi yani mantıksız kalmayalım. O kadar ihtiyacımız var ki onun için yani gayrete ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz sorunuz için. Tamam. Buyurun. Biz de çok teşekkür ederiz. Şey, şey, şey Biz de size... sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz eksik olmayın. Zeki hocama da bir soru soracağız. Bilgisayar yaklaşımdan bahsetmiştik çok kısa yani daha mantık nasıl ilişkin, kuruluklu, kuruluklu bir şekilde eee bir platform yani bilimsel e, model esaslı yapay zekaya e, yönelik bir Bunun içerisinde nasıl temel yani, yani, mantık kullandığı eee algoritmik olarak mı yoksa e, çok daha kapsamlı olarak mı Acaba, yani işte hani biraz evvel Özgüç de dedi, başka hocalarım da demiştir. Yani hangi etkinlik alanı olursa olsun bir kere mantıksal olmak durumunda deriz biz. Bu daha geleneksel yaklaşımda denebilecek bir şey. Yani hangi alanda diyelim bir sanat kuramı oluşturuyorsunuz. Bunun makbul olabilmesi için, dinlenebilmesi, değer verilebilmesi için mutlaka mantıksal olmak durumda. Yani buradan neyi kastediyorum? İşte içinde çelişkiler, çatışkılar, tutarsızlıklar barındıramaz o Kur'an. Yani barındırıyorsa zaten karşısındaki onu muhatap alamaz. Zihni kavrayamaz, toparlayamaz. Dolayısıyla orada geleneksel mantık sularındayız. Yani bir çirkeli, iki değerli falan bir çerçevede. Bütün dilsel ürünlerimizin, bütün zihin içeriklerimizin, bilinçsel ürünlerimizin tutarlı, işte anlaşılır, kavranabilir olması gerekiyor. Bu tümüyle mantıksal demek. Hangi alanda çalışıyorsanız, ortaya bir ürün koyuyorsanız, karşınızdakinin sizi muhatap alabilmesi için onun bir kere anlaşılır olabilmesi Akla yatkın olabilmesi gerekiyor ki burada ben mantıksallığı anlıyorum. Yani tutarsızlık çelişkiler barındıramaz. Hani bir öyle deyip bir böyle falan diyemezsiniz. Ya da bir böyle düşünüp eğer bir patoloji yoksa, bir sorun yoksa bilissel arenada öyle de düşünülemez. Bazen tabii çok karmaşık düşünüyoruz. Geniş düşünmeye çalışıyoruz. Farklı yeni bir konuda kontrol edemiyoruz düşüncelerimizi. Çelişkiler olabiliyor içerikler arasında. Ama bunları mesela teşhis edebilmeliyiz. Bu bizim sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz. Yani her diline, düşüncesine, zihnine oynayan, yatırım yapan, kendi varlığını geliştirmek isteyen entelektüel gerçek anlamda entelektüel iddiaları ve idealleri olan birinin sorumluluğu bu. Yani düşünce arenasını ve dilini temizlemek durumunda. Çelişkilerden, mantıksal çatışkılardan. Dolayısıyla bilissel bilimin şimdi alt disiplinlerini düşünüyorum. Bilissel sinir, bilim bilissel değil, bilim, bilissel psikoloji yapay zeka yani o alanların hiçbirinde ürünler yani sonuç olarak ortaya konabilecek vurdular, veriler, böyle çelişkiler, çatışkılar falan barındırır durumda olamaz yani. Doğal olarak onlar zaten mantıksal olacak. Ee, şimdi yapay zekanın tabii doğrudan mantıkla ilişkisi var. Biraz evvel sevin Hoca onu söyledi. Zaten Turing ile 1950'de başlayan serüven, yani tamamıyla hatta o paradigma mantıksal paradigma, mantıkçı paradigma olarak görünüyor. Şimdi artık modası geçmiş, eski moda yapay zeka yaklaşımı diye anılan, zaten hani mantıksal görülen, mantıkçılar açısından rahatlıkla kucaklanabilecek şeyler. Çünkü algoritmalar böyle yapılar. Yani algoritmaları siz çok rahatlıkla, mantıksal bağlamda üretebilirsiniz. Çok yeni, çok farklı, marjinal bir araştırma ya da çaba yoksa, yani mantık oralarla da tamamıyla uzlaşıyor. Yani hocaların dediği gibi mantık her yerde var. Yani mantık sizin gündelik yaşamınızda işte akşama gidip aile bireyleriyle konuşurken sizin sözünüzde, düşüncenizde var. Yani işte mandal tahtası, bayram haftası deyip ortalıklara çıkıp çıkıp da makbul bir söylem üretebileceğinizi düşünemezsiniz. Kimse sizi dinlemez. Yani gayet yani anlamlı öncülerden, anlamlı sonuçlar kontrol edilemeyebilir. Sezgisel olarak el yordanın sağdunuyla da bunlar yapılabilir. Ama yapılamıyorsa, çatlaklar varsa kişi bunların farkına vardığı an bunlarla hesaplaşmalı, baş etmeli. Ayrıca e, farkına da varmalı. Yani benim için hani e, yetkin bir kişiliğin e, öncelikli sorumluluğu bu. Burada tamamiyle mantıksal davranması bekleniyor. Bilgi sahibi ise tabii daha kolay yol alır. Değilse el yordamısa, duyuyla falan yol almaya çalışır. Zaman kaybeder ama bizim doğamızda dediğim gibi patoloji yoksa mantıklılık ya da mantıksallık var zaten. Doğamızda var. O yüzden zor güç bir iş değil bu. Rica ederim. Hocam, zor değil ama hesabı sorulması gereken evet, bir şey. Kesinlikle. Süresi. Kesinlikle. Farkına varmak lazım. Hocam ben de birkaç bir şey ekliyorum. Özellikle hani bilgisayar bilimler ve yapay zeka söz konusu olduğunda e, akul yürütmenin bilimi olarak mantığı düşündüğümüzde akıl yürütmenin sınırlarını da teşkil etmek ve e, üzerine durmak gerekiyor. Bunları hesaba katmadan e, hani bu bilişsel bilimler böyle ki yapay zekada böyle çok e, ayağımız tehlikeli yerlere basabilir. O yüzden hani bu akıl yürütmenin sınırlarını değerlendirmek açısından mantık çok önemli diye düşünüyorum. Başka soru alalım. Ee, önce ay, ay arkadan başlayalım. Ay, önce orası el Sonra buraya doğru gelelim. <gülüyor> şeyi çok merak ediyorum. Ben. Mantıkta totolojinin ne gibi bir önemi var? Kime sorup? Özgüs Hoca, pardon. Diğer hocalar da cevap verebilir. De. Onu da merak ediyorum. <gülüyor> Mantıkta totolojinin ne söylediğinin daha çok önemi var. Totoloji yoluyla neyi, hangi doğruluğu ne biçimde söylemeye çalışıyoruz. Bir de tabii e, totoloji dediğimiz zaman, e, totoloji İster istemez bizim düşünürken düşünmemizi bağlayacağımız bir zemin ihtiyacımız var. Yani bu, bu zeminlerden bir tanesi de bir şeyin olduğu gibi kaldığını, olduğunu söylemek. Bu ne demek tabii? Bu filozofun bunu hangi bağlama yerleştirdiğine göre değişiyor. Dolayısıyla bana öyle görünüyor ki, totolojiden söz ettiğimiz zaman düşünmek için gerekli olan aklımızı bir yere bağlamak koşulu. <gülüyor> bu, bu akıl da bağlamaktan geliyormuş. Çok ilginç. Bir yere bağlamakla ilgisini e, kurabilmemizi anlatıyor. Tabi işte biliyoruz ki yine mantıkla ilgili, dille ilgili çalışmaların yakın yüzyıllardaki seyirlerine bir totalüjide birbiriyle ilişkilendirilen her koşulda doğru olduğu ortaya koyulanların Doğru olma koşulları nasıl gerçekleşiyor? Bunları araştırmaya başlıyoruz ve bu bu da bize e, bilim, mantığın ve düşüncemizin çeşitli yönlerini e, gösteriyor. E, bu bakımdan kurucu bir önem olduğunu düşünüyorum. E, buna ben de katkıda bulunabilir miyim? Tümüyle katılıyorum. E, yani şimdi e, biz önermeleri e, formel özelliklerine göre de sınıflandırıyoruz önermeleri yargıları biçimsel özelliklerine göre sınıflandırıyoruz işte benim bilebildiğim kadarıyla üç ana öbek var. Şimdi bunlardan biri totoloji yani totolojik önermeler totolojiler belli tür bir önermenin olanaklılığını da bize gösteriyor, somutlaştırıyor. Doğru olmaya mahkum olmak. Yani asla yanlışlanamamak, hiçbir olanaklı durumda konumda asla yanlışlanamamak bu, doğruluğa bu mahkumiyet biçimsel özellikten geliyor. Yani e, bir kere yalın önermelerin hiçbiri totoloji olamaz. Dolayısıyla bileşik önermelerin bir grubu totolojiler. Bu bileşik önermelerin bir bölümünün kurgusu, yapısı, kompozisyonu, onu kurucu öğelerin kompozisyonu. Çünkü yalınlarla eklemler ve parantezlerin oluşturduğu yapılar bunlar. Öyle bir kurgu, öyle bir kompozisyon oluşturuyor ki bu biçim, bu form, formdan ötürü asla ve kata içeriğin önemi olmaksızın, yani burada artık doğruluktan değil geçerlikten söz edebiliriz. Geçerlilik aslında akıl yürütmelerin özelliği ama formal açıdan önermeleri incelediğimizde Mesela olumsal olmayan, olumsal içerikle ilgiliyiz. Çelişkide de mesela biçimle, formla ilgiliyiz. Yani bu bileşik önermelerin biçimsel özelliklerinin getirdiği bir tür olanaklılık. O, o suları bize açıyor. Yani evet yeni bir şey söylemez, bilgi vermez falan filan. Zaten bilgi veremez. Yani yapısı gereği, formu, biçimi gereği içeriğinin hiç önemi yok. Ne, ne içerik yüklerseniz yükleyin o kurucu öğelere, yalın önermeleri. Sonuçta o şey hep doğrudur. Ee, yanlış olamaz yani, bu bir mahkumiyettir. Ee, biraz böyle önermeleri formel açıdan ele alıp irdelediğimizde böyle bir olanaklılığın da e, ve olgusal karşılığı olmayan, yani dilde, de mantığa özgü olan bu olanaklılığın da e, yapısını bize sunuyor. Bunun da sularını açıyor bize diyebiliriz. Ortadan bir soru vardı. Buyurun. Öncelikle örneği <gülüyor> paneline güzel geldiniz. Teşekkür ederim. Eee sanırım sorumu sormak istiyorum. Eee Theo hocanın direkt üzerinden kanıt yaklaştırdığını belirttiniz. Ama ne demek istediğimiz anlayamadım. Acaba dinleyebilir <gülüyor> miyim? çok uzun sürer. <gülüyor> Ama çok çok kısaca söyleyeyim. Evet. Şimdi Özgü Çocuğa çok isabetli bir şekilde şuna temas etti. E, man, mantığın kendisi çıkarımlar düzeyinde kalınarak sorgulanabilir bir şey değildir. Çünkü yapacağınız şey e, o mantıksal çıkarım yapısı düzeyinde ki işlemleri yapabilmektir. Mantığın kendisi hakkında e, e, bir soruşturma yapabilmek için e, mantığın zeminine doğru bir bulunmanız gerekir. Şimdi mesele de zaten bu zeminin e, ne olduğu e, şey etrafında dönüyor. E, Teo Hoca burada ne diyordu Zekiye sen de e, e, son, son para, benim okudum paragrafmış. E, e, bir e, bir şey, bir içeriğin devreye geleni. Yok protoman. Neyse. Bu zemini bu zemine, e, Araştırmanın konusu yapmaya başladığınızda tek bir de, evrensel protomantı. Tek tek bir evrensel bu protomanta yöneldiğinizde bir anlamda Kant'ın kategorilerle söylediği bir yere doğru hareket ediyorsunuz demektir. Tabii kategorilerin gerçekleşirilmesinde Kant e, mantık sözünü kullandığı gibi de transandantal mantık diye bir e, perspektif Diyelim buna şu anda yani bu laf doğru değil ama kısa kesebilmek için böyle söylüyorum. O transandantal mantık üzerinden mantığın zemininin araştırılması meselesi. Teo Hoca transandantal mantık üzerinden mantığın zemininin araştırılmasına doğru giden bir e, evrede çok uzun bir ömür diliyorum. Mesela 10 sene sonra Teo Hoca 103 yaşında başka bir e, araştır, e, araştırma projesinin içerisinde olabilirim. Ama çok istekli. o iki yıl önce de diyordu ya öğrenciler bana yazsınlar bekliyorum, <gülüyor> tartışalım <gülüyor> birlikte çalışalım, üretelim. 90. yaşında. Yani yazarsanız çok mutlu olur. Yazarsanız, diyalog kurarsanız, görüş iletirseniz çok çok mutlu olur ve kesinlikle ee, katkıda bulunur. David Hoca'ya yazabilirsiniz. David, David kanalıyla. David.metü.edu.tr adresine yazarak hocaya iletebilirsiniz. Egeo Bey'in iletebilirsin. ilgisi yok. Öyle mail falan bakmaz, o araçları öyle kullanmaz. E ama oğlu o arabuluculuğu sağlıyor, köprüyü oluşturuyor. Sizin sorunuz vardı, buyurun. Merhaba. Ee, şöyle bir döngüden bahsedeceğim. başta. Evet. Kime evet. soracağınızı da baştan söyler. Aslında şöyle, etti, evet. tam yetkerek edelim, katkıda bulunmak lazım. Memnun olurum. O zaman çok kısa alalım, evet. hani soru olmayacaksa. Döngü için nasıl başladığını bilmiyorum ama şöyle başladığını fark ederiz. Yapay zekayı geliştirmek üzere bilgisayar bilimsel bilimle çalışan bazı bilim adamları daha zekayla anlamadıkları tıp ilimine yöneliyorlar, biyolojiye yöneliyorlar. O da nöronların yapısını anlamaya çalışıyorlar. Nöronların yapısına dair işte, yani, bilinç, bilinç denilen şeyin nasıl bir nöral pahaliyeti sonucu olarak ortaya çıkıyor, nöral pahaliyeti ile ilgili falan. Orada onu çözmeye çalışırken Hemurok diye bir adam şeye gidiyor. Burada diyor kuantum fiziği ile ilgili bazı olaylar oluyor diyor. Yani sadece doğrudan doğrudan matematiksel işlemler değil Ya evet. ve Pitts'in hani bu nöron teorisine başlamasında iki temel şey var. Biri e, önermeler mantığı, diğerinde Turing makinesi. Aslında bu iş tamamen mantık üstüne bir iş. Yani sizin bahsettiğiniz gibi aslında böyle böyle, böyle, böyle, ha, ha, böyle hani şey bir araştırma alanı söz konusu değil. Hani biyolojik bir araştırma alanı söz konusu değil yapay sinir ağlarını da gayet aslında bir matematiksel model olarak anlamak lazım. Hani bahsettiğiniz durum aslında böyle yapay zekanın başlangıcıyla çok şey uyumlu değil. Okey, başlangıcındaki motivasyonlar belki farklı olabilir, fakat şunu... Motivasyon da dediğim gibi ama yani Turing'in Turing makinesi ve önermeler var. Okey. Ee, daha sonra bu nöronların faaliyetlerine inceleyerken hem de adam, bu bunun kuantum fiziğiyle bir alakası olduğunu söylüyoruz. Coğrafik dünyayı başka Newtonian mekaniğinden mekaninden yeni bir domaine geçirdiğinden dolayı şey ihtiyaç duyuluyor. Bu biz benimdeki matematikte ona yeter gelmiyor diye matematikte bu kadar bir şey oluyor. Matematikte kendisinde Robert Langdon adı ismini yanlış hatırlamıyorsa bir Grand Unified Matematik oluşturmaya çalışıyor. O adamda hani buradan döngü bir şeyden başladı. Mesela zeka'yı anlamaya çalışmaktan başladı. De, tüm şeyleri domeniler bir şekilde gezdi. Ee, benim soracağın soru şu, bir, aslında belki orada da bir büyük bir şey var, hani tek bir şey var. Fakat farklı perspektiflerden bakıldığından dolayı farklı bir yorum yapılıyor. Bu konuda, mesela bu Teo Can'ın da sonunda bahsedeceği protomastik de şey gibi, Grand yani, Unified Theory gibi çiziklik ya da işte matematikteki bir şeyin alanın kutsal kâsesi olarak görülebilecek bir şey. Sorum şu, buna göre bu kursiyerlik yapıldığı bir çalışmanın tüm disiplinlerin bir arada ortak başa yapılması gerekmiyor mu? Yani tek başımıza elimizdeki hani tamam okey kamp falan ama hani farklı domainlerde. Ben zaten, hani bir şey başlangıç cevabı vereyim, hani hocalarımızdan şey yapmak olursa hani mantığı zaten biz interdisipliner bir çalışma olarak alan olarak düşünüyoruz. Yani özel hocanın da özellikle vurguladığı gibi mantık özellikle yapay zeka içerisinde çok majör bir yere sahip biraz bunun daha iyi anlaşılması lazım belki hani bu bildiri ve dünya mantık günü hani mantığın bu konudaki hani biraz ağırlığını arttırmak ve aslında birazcık hani burada spekülatif olan kısmı biraz ayıklamak lazım Mantığın herhalde en büyük katkısı olur hocalarından bir şey söylemek isteyen olursa yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. tabii bu bilimlerdeki geçişlik tarihe olarak farklı yani işte Newtoncu fizikten başka türlü fiziklere geçiş işte Öktü diyenci geometriden başka türlü geometrinin ortaya çıkması bilinç tartışmalarının çok öncesinde zaten gerçekleşiyor. Şimdi bilinci anlamanın güçlüğünden dolayı biz işte bilinç dediğimiz, içinde kendimizi bulduğumuz ama anlamaya kalktığımız zaman belirsiz yaşayan, bulanıklaşan bir adam var. Burayı nereden yakalayabiliriz sorusunu sormaya başladığımız zaman bir arayış olarak ve kuantum gibi bir alanın bize yardımcı olabileceği çünkü işte kuantumda karmaşık yapılarla ilgileniyor. Bir işte son derece karmaşık bir yapı olarak görüyor. Acaba or oradan bir andırım kurabilir miyiz gibi tartışmalar var. Ve bu tartışmaların ucu da açık. Eminim ki tükenmeyecek. E, bir bilinç sorunu başlı başına orada duracak ve birinci nasıl yakalayacağımız konusu da tartışmaya devam edecek. Ama ve bence daha önemlisi bu e, bunun mantıkla ilgisi gerçekten de işte yapay zeka işte yapay zekadan yola çıkılan <gülüyor> yol, bir de yol son ilginç bir yani bu tabii zamanımız kısıtlı burada bütün ayrıntıları ortaya koymak olanaklı değil ama Hilbert Hilbert bu, bu işin kökeni Hilbert ortaya koyduğu sorular ünlü matematik kongresinde ve bu soruların araştırılması sonucunda ortaya çıkan çalışma alanı Turing'de onlardan biri. Yani kendi kendine kanıtlama yapabilen bir bir algoritmadan söz edebilir miyiz? Bir mantıksal yapıdan söz edebilir miyiz? Sorun tam da bu. Bir mantık dizgesinin tasarlanması. Bakın bu sorun bizi nerelere götürür? Dolayısıyla yani bizim e, özellikle mantık derneği, işte bizim ana bilimlerimiz, işte, e, birlikte çalışma yaptığımız hocalarımızın temel vurgusu, e, felsefenin hangi alanında bulunursanız bulunun, mantıkla ister istemez bir bağ kurma zorunluluğuna işaret etmek. Yoksa mantığın tek bir çalışma alanı yok, hepimiz farklı farklı yüzleriyle mantıkla ilgileniyoruz. Ben, ben örneğin kendime daha çok ontolojiyle mantık ilgisini kurma eğilimindeyim. Başka türlü hocalarım başka türlü ilgiler kuruyor. Ama mantık bizim çıkış noktamız. Üstelik mantığı ne olduğu da belli değil. Çıkış noktamız olmasına karşı. Bu çeşitliliği sunmak adına ancak size katıldığımı söyleyebilirim. Evet, yani ucu açık bir konu. İşte felsefe yolda olmaksa bu yol mantığın döşediği yol. Ona işaret etmek istiyorum. Hazır, hocam. Teşekkür ederiz. Başka soru? Evet, oturumu kapatıyorum <gülüyor> burada. Bir kez daha dinleyiciler için tekrar teşekkür Gerçekten ederiz. Ederim.